Oh yeah. Kainat bugün 7 Ocak Perşembe, yıl 2010, ay 1, gün 7, Kasım 61, 1431, Hicri Muharrem 22, 1425, Rumi Aralık 25, günün sözü, bir okçu hedefini şaşırdığında dönüp kendine bakar, hedefin vurulmaması, hedefin suçu değildir, İsabetinizi artırmak için kendinizi geliştirmelisiniz, Gilbert Arland. Yemek listesi gün 7. Mantı, zeytinyağlı pırasa, salata, kompostu. Büyük Saatli Marif Takvimi Radyo Bursa 94.9 ve açıkradyo.com ve Açık Gazetesi onun açılışımızı yaptık. Ömer Mada, Avi Haligua ve Volkan Artunç birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Doris Troy dinledik. Just One Look adlı 1963'ten gelen hoş bir soul ağırlıklı parça. Doris Troy, Mama Soul diye de biliniyor yani soul'un. Ana figürlerinden bir tanesi sol müziğin, Norris Troy'un doğum günüydü dün, 6 Ocak 1937'de doğmuştu. 3 sene önce. Yok, altı sene önce. Hayata veda etmişti Norris Troy. Evet, ona da bir günaydın dedik ve haberlere bir göz atalım diyoruz şimdi de. Evet, büyük bir kar, önce havadan sudanla başlayalım her zaman. Sık sık yapmaya çalıştığımız gibi bir kere kar var. Çok korkunç soğuklar var Polonya'da Avrupa'da özellikle çok can yaktı çok sayıda insanın da ölümüne yol açtı. Eksi 22 eksi 41 Norveç'te ölçülmüş mesela dayanılmaz derecede soğuk havalar var. Polonya'da 122 kişinin en az ölümüne sebep oldu. Ve İsviçre'de Alpler'de de heyelanlardan en az 7 kişinin öldüğü belirtiliyor BBC'nin e, e, BBC haberine göre Avrupa çapında, Avrupa'da kıta çapında bütün yol ulaşım e, durmuş Ayrıca eğitimde de büyük sekteye uğradığı haberleri veriliyor Her tarafta son 30 yılda gör, görülmüş en soğuk havaların olduğu belirtiliyor Onu da belirtelim Norveç'te de hayata hakikaten ciddi bir şekilde e, etkileyecek derecede zehir gibi soğuklardan bahsediliyor işte Bu arada dün verdiğimiz bir haberinde devamı niteliğinde bir e, haber haber var Anadolu ajansından <gülüyor> e, küresel ısınma yüzünden. Öncelikle küresel ısınma, onun dışında da işte ekosistem bozulmaları, dengenin bozulması falan hızlı kentleşme nedeniyle hayvanlardan insanlara geçen yeni hastalıklar da ortaya çıkıyormuş. İtalyan La Repubblica gazetesinde bir haber bu. Son 20 yılda en az 45 hastalık hayvanlardan insanlara ulaşmaya başlamış daha önce olmayan bir durum. Gelecek yıllarda da bu sayı artacak çünkü hayvanlardan... İnsanlara bulaşan hastalıklar, sıtma, Lyme hastalığı, kenelerden bulaşıyor, sıtma, malum, e, sivrisineklerden, anopheles'ten, hanta virüsü farelerden bulaşıyor ve sıçanlardan, batın nil, humması sivrisineklerden ve şistozomiyaz tatlı su, sümüklü böceği diye bir hayvandan geçiyor. Hı hı. Bunları araştırmışlar bir insanları ve. Özellikle de ekosistemdeki bozukluklar küresel ısınma ve hızlı kentleşmeden geliyor demişler. Gelecek yani çok ciddi bir şekilde gelecekte artmasından da korkuluyormuş. Ama tedbir alınacaktır herhalde. Herhalde. Evet iyi haber. Tabi biraz zorlu olmakla beraber Gazze'deki yapılan şey kırıldı kuşatma hı hı. ve Viva Palestina ee, diye de adlandırılan Filistin, Yaşasın Filistin diye diye de adlandırılan uluslararası yardım hareketi çok farklı ülkelerden gelen insanlar nihayet yiyecek ve kısmen de işte ilaç yardımını ulaştırmayı başarmışlar ama çok ciddi bir şey yani ta Londra'dan yola çıkmıştı barış konvoyu ve Mısır polisinin bayağı ciddi engellemelerine rağmen 40 yaralıyla Gazze'ye girmiş durumda. İkisi ağır yaralı olmak üzere. Bir de Mısırlı polis öldü. Sınır muhafızı öldü. Evet. Yani Filistinliler de bu Mısır'a tepki gösterdiği için polisle çatışmaya giriyor. İki Filistinli ve bir polisin. iki Filistinli de ölmüş. Sonuç olarak orası bir çeşit Filistin mülteci kampı durumunda da olduğu için e, çok sayıda de yaşıyor Mısır'ın diğer tarafında yani sınırın. E, ama herhalde bütüne baktığımızda ortada bir yandan ciddi bir direniş ve e, bir çeşit başarı var. Ama bir yandansa e, bütün bu dayak ardından devreye giren hükümet görevlileri vesaire vesaire bütün bunları bir kenara koyarsak hani Gerçekten... bir daha olmasın hadi bu sefer geçin gibi bir şey de algılamak mümkün sanki ne yazık ki. Ve Mısır adına da gerçekten yüz karası bir durum. E, ne olacak söyleyelim. canım? <gülüyor> olsun da tespit ediyoruz işte. Ne yapalım? Yani, yani. onların kararları karar, kararması durumu pek de mümkün mü bilmiyorum. Hani o kadar uzun süredir o kadar garip politika izliyor ki Mısır hem kendi halkına hem dış politikada işte bunu dış politika sayacaksak biraz üzücü. Evet çok... Yani gene de sevindirici bir haber diye bakmamız gerekir mi? Öyle bakalım. Çünkü şey yani çok olabilecek en tuhaf olaylardan biri yani yüzlerce gönüllü var. Hatta binin üzerinde sayıları bir ay toplam bir yolculuktan sonra Gazze kapısına geldi ama Mısır polisi engelledi. 43 ayrı ülkeden geliyorlar. Aralarında da Türkiye, Türkiye'den de insanlar var. Hatta milletvekilleri de var. 40'ının yaralanması yani 40 yaralı. Gazze için 48 saat izin verilmiş. 4 günlük engeli diplomasi kaldırdı deniyor. Mısır 250 araçtan 197'sine 48 saatli geçiş izni veriyor. Yani neyi kurtarmak adına mesela kısıtlıyorlar bunları bilemiyorum. eee Filistinlilere Mısır polisinin ateş açması olayı var. İkisi beyin ölümü. 35 Filistin'den yaralananlardan ikisinin beyin ölümü gerçekleşmiş. Hı hı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun telefonu üzerine de Mısır'ın kapıyı açtığı belirtiliyor. Diplomatik bir girişim. Bilemiyorum tam neler oldu bittiğini kimse bilemiyor. El Cezire'den ve Star Gazetesi'nden okumak mümkün bunları. El Cezire'nin de internet sitesinden yani. Ayman Muhyeldin var. Onlar El Cezire'nin önemli muhabirlerinden biri. Gazze'den bildiriyor ve ilk dalgalar Gazze'da Hamas liderleri tarafından bir de Türk yardım kuruluşu tarafından sevinçle karşılandı deniyor. Yani konvoyun gelmesini bekliyorduk fakat yani büyük fanfarla e, gelmesini bekleniyorduk ama o kadar artık inanmıyorlarmış ki orada da sürpriz oldu diyor mesela Muhyeldin yani birdenbire kapılar açıldı ve birkaç dakika içinde 12 ya da o civarda bir düzüne araç girdi Mısır tarafından Filistin tarafına ve hemen arkasından da o şey, şeyden sonra da 100 araç daha girdi diyor ama bayağı ağır bir savaş gibi bir durumdan çıkarak yapıldı bu yani. Ee, durumu da ayrıca da her zaman söylüyoruz ama bir kere daha hatırlatmakta bağlamı vermek açısından fayda var herhalde. Ee, ciddi bir abluka sürüyor. Çok yani tamamen yani. bir yüksek güvenli hapishane gibi orası Tam anlaşılamıyor olmasının sebebi durumun Gazze'de aslında şu çok uzun zamandır devam eden Filistin sorunu var e, İşgal altında topraklarda ciddi anlamda bir sürü insan hakları ihlali e, uzun süredir yaşanıyor Ama bunların hepsini bir kenara bırakıp başka bir şey oluyor olduğunu anlamak gerekiyor artık Gazze'de Bu dökme kurşun operasyonundan beri e, her şeyi yıktılar. Artık içeriye giriş çıkışı tamamen durdurdular. Eskiden işte 500 kamyon giriyorsa artık yılda 20 kamyon girer hale geldi Gazze Ve bütün bunlar yan yana geldiği zaman her ne kadar hissedemesek de çünkü haberimiz de olmuyor kimse çıkıp ölüyoruz içeride diyemediği için korkunç bir durum yaşanıyor. Bütün üstlük işte bu kuyulardan hendeklerden yapılan bir alışverişi de durdurmak için... ...iletişimi tamamen kesmek için de... ...bir duvar örmek, kuyuları Mısır. kapatma... ...şeyleri de var Mısır'dan. Tünelleri, tünelleri, geçiş tünelleri var işte. Gerçi bu tüneller de ayrı bir... ...yani çirkinin ürettiği şeylerden biri. Çünkü tünelden geçen malların hepsi bozuk... ...hepsi kötü, fahiş fiyatlara satılıyor... ...sadece çok çok çok Kına az Filistinli... Indiriyor. ...alabiliyor bu malların çoğunu. Yani... E, ...gerçekten yaşanan şey tam klişe... ...kavrama uygun, insanlık dramı. Ama... E, ne oluyor ne bitiyor derseniz işte hiçbir şey olup bittiği yok. Gözümüzün önünde abluk altında ortaç ablukası gibi abluk altında yavaş yavaş bazen de hızlı hızlı ölüyorlar Filistinliler Gazze'de. Evet şimdi de salı günü elliden fazla insan yaralandı Mısır yetkilileriyle uluslararası konvoy mensupları arasında protestolarda. da yani şundan kaynaklanıyordu, Mısır'ın hiç kimsenin pek anlam veremediği bir kararı oldu. 139 araç geçer, gerisi geçer. 59'u da İsrail üzerinden geçmelidir diye. Tam bö bölmekse böyle bir bölmek işte Hı -hı. bu. Bu George Galloway, Brit Britanya milletvekillerinden George Galloway'ın ön öncülük ettiği konvoyda Zaten müthiş bir gecikme. Bir haftadan fazla bir gecikme vardı varış saatine ilişkin olarak varış tarihine. Çünkü hem Galloway hem de Türkiye'den bazı milletvekillerinin de girişimleri sonuç vermedi. Mısırlılar fikir değiştirmediler. Onlar Filistin'in yararına olmaz diye diyorlardı. Hı böyle. Hı. Tamamen Orwellyen, deliz açması bir durum olduğunu söyleyebiliriz. 200 araçlı konvoy al e geldi. Pazartesi günü gelmişti zaten Mısır'ın limanına. Daha önce yolda da aslında güzergah üzerinde de Mısırlılarla çatışmalar vardı fakat ondan sonra çatışmalar çıktı işte. Ve Viva Palestina diye adlandırılıyor. Bunun örgütleyenler 27 Aralık'ta Noel'den hemen sonra Varmayı planlıyorlardı. 10 günlük en az bir gecikme var. Gene de konvoy üyeleri ulaşmaktan memnun olduklarını söylemişler. Ama hakikaten insanlık dramı ne diyeceğimizi bilemediğimiz bir tuhaflık var. Abluka da yani şey de demiş Galloway'la de ufak bir deme çalmışlar George Galloway'dan. Yani Okyanus'ta bir damladan ibaret demiş. tabii ki abluka devam ediyor. Bu sembolik olur olsa olsa demiş. Yani bir dayanışma gösterisiydi <gülüyor> demiş. <gülüyor> yani kaç konvoy gönderirseniz gönderin bu sorunu çözemezsiniz aslında demiş. Başka türden bir sorun. Bu dayanışma ve sembolik bir şey demiş yani Cezire'ye. Yani biz aslında <gülüyor> yardım göndermek asıl amacımız değil diyor yardım getirmek. Dünyaya burada olan kuşatmayı dünyanın gözü önüne getirmek diyor. Ki bunu da kısmen de olsa başardılar. Gerçi Türkiye'de pek gazetelerde çok yaygın olarak rastlamıyoruz. Dünyada da işte El Cezire'den falan BBC'de pek yok mesela. Yok böyle. yok. <gülüyor> Bir Britanya milletvekili olmasına rağmen. Türk milletvekilleri olması, Türkiye'den milletvekilleri olmasına rağmen... Türkiye'de birkaç tane kanalın ne? bağlandığını işte milletvekillerine sadece milletvekillerinin de e, durumu bir garip aktardığını falan seyretmek mümkündü. Hani Gazze'de çocuklar ölüyor anlatan milletvekilleri tamam da siz niye oradasınız ne yapacaksınız neden e, hani diplomasi falan kısmı baya atlanmış böyle bir hani kalplere konuşan milletvekilleri evet. vardı. Zor işler bunlar yani kabul etmek lazım bir yandan niye öyle konuşuyor niye öyle konuşmuyor ama... E, ne yazık ki değişen bir şey yok. Yani Gazze'de... Kırk insanlar... yaralıyla yardım götürülmesi başlı başına yeterince anlatıyor galiba evet. bu cümle. Ki yardımın tamamı da gidemiyor. Araçların bir kısmı reddedildiği, bir kısmı bilmem ne falan böyle uzayan bir durum. Ama konvoye öncülük edenlerden George Galloway'ın söylediğine katılabiliriz belki de. Şey demiş son olarak. Yani... Eğer Gazze'nin bir kuşatma altında, abluk altında olduğuna hı hı. inanmayanlar var idiyse, bu son 30 günlük hikaye olaydan sonra 31 günün olaylarından sonra artık bu şüpheleri kalkmıştır demiş ki, herhalde öyle. Yani biz bile çok uzun bu tarzda haberlere uzun yayın yapanlardan biri olarak biz bile zaman içinde unutabiliyoruz. Yani orada yaşananları do insanlık halidir. Medyada vermeyince daha da ağır oluyor durum. Evet bir yeni savaş riskinden daha bahsediyorlarmış onu da söyleyeyim. Öyle mi kim kimle savaşıyor? Sudan'da hani sen dün konuşuyorduk değil mi Sudandan seste da, yani orası yatıştı diye. Aslında yatıştı demek çok doğru değil çünkü aslında fırtına önce sessizlik gibi bir durum var. 2011'de referandum olacak. Zaten her şey bunun üzerine kuruluydu. İç savaşın bitmesi ve Güney Kuzey'den ayrılacak mı, ayrılmayacak mı? Bir var, bir de 2010'da seçimler olacak ki e, uzun zamandan sonra ilk kez olacak. Her ikisinin de bu koşullarda hani kan çıkartması ihtimali çok yüksek görünüyor ve ciddi de endişe var bununla ilgili. Evet Ömer Eylül Beşir darbeci bir general. Ya ayrıca e, büyük ihtimalle savaş suçlusu hani daha e, yargılanması bitmediği için bir şey demek mümkün değil ama ve insanlığa karşı birkaç da suç işlemiş biri darbenin yanında. Tabi darbe de aslında insanlığa karşı suçlar kategorisine girebilir ama yani şöyle evet, şey demişler yani BBC News'un haberini aktaracak olursam 10 uluslararası yardım kuruluşu Sudan'da yapılan 2005'te yapılan barış anlaşmasının çökmenin eşiğine gelmiş olduğunu söylemişler ve dünyanın şu anda yeniden bütünüyle canlanmasını alevlenmesini istemiyorsa dünyanın şu anda müdahale etmesi gerektiğini söylemişler nasıl edeceklerini filan da söylemişlerdir belki ama ona girmeyelim artık Yani yükselen şiddet Kronik bir yoksulluk Ve müthiş de politik Siyasi geliş, e, gerginlikler var 2011 Ocağında olacak Bir sene kaldı Güney petrol zengini bir ülke Böyle işte o da Gelecek bir şey yok Hazreti İsa'nın doğumu denizden Haç çıkarılarak kutlanmış İstanbul'da da kiliselerde ayinler ardından da sahillerde her yıl geleneksel olarak yapılan denizden haç çıkarma. Yok bu gelenek kırılalı bir miktar olmuştu. Ya, olmuştu doğru. Yani Rumlar gittikten sonra e, bildiğim kadarıyla uzun yıllar zaten e, bir tane kazana haç atıp çıkartmak gibi bir şey kilise bahçesinde yapıyordu. Çok doğru. Yani hani devam eden ben gelenek bu arada tabii e, haç çıkarıp e, denize atıp haç çıkartmak falan bunların yapılabiliyor olmasını sağlayan şeyin de kafes planının ortada mesela olmaması ya da ortada olması gibi şeylere de bağlı olduğunu hatırlamakta fayda var. E, Cumartesi günü de Patrikane'nin önünde bir sivil savunma eylemi var. Darbelere karşı 70 milyon adım orada olacak. Fener Rum de e, Ergenekon ölüm listesinde olduğunu biliyoruz demişler. Ee, aynı darbecileri Arınç'ın evinin önünde de yakaladılar Kozmik Odayı araştırıyorlar falan diye devam ediyor Çağrı Bizler darbelere karşı 70 milyon adım koalisyonu üyeleri olarak 9 Ocak Cumartesi 11.30'da İstanbul Fener Rum Patrikhanesi önünde Darbelere karşı sivil savunma Başlıklı bir basın açıklaması düzenleyeceğiz Herkesi bekliyoruz Demiş darbelere karşı 70 milyon adım Cumartesi 11.30'da Fener Rum Patrikhanesi önünde Eee Evet. Böyle de bir şey de var ayrıca Yeri gelmişken söyleyeyim evet, e, Yettin e, Genfener Rum Patrikhanesindeki Dün o denizden haç çıkarma Ayini e, <gülüyor> Rum Ortodoks Patri Başpiskopos Dimitri Bartolomeos Ankondoni Yönetmiş Ayini Tören sırasında da tabi kilisenin çanları çalarken Tam aynı anda da öğlen ezanı Okumuş İstanbul'un ...yine dinlerin kardeş yan yana falan olduğu... şey. ...ama yani o... ...bir zamanlar öyleydi... ...yani bile, bilebildiğim kadarıyla... ...birden fazla dinin yaşadığı... ...birden fazla dine mensup insanların yaşadığı... ...her şehirde böyle değil mi? Öyle ama... ...yani Kudüs gibi de özelliği falan var tabii... tabii. ...İstanbul'un bir zamanlar vardı... ...yani işte o bir zamanlar bence önemli... ...gibi geliyor bana... ...nedense ben daha güncel görebiliyorum... ...300 sene öncesi yerini... ...yani... Sonuç olarak sanki tekrar hatırlatalım milyonlar yerine iki bin tane Rum'un kaldığı, Ermenilerin nerede olduğunu bilmediğimiz ve zaten azınlık grubu olarak işte devamını saymıyorum bile ortada olmadığı bir durum ama işte ezan ve çan sesleri de birbirine karışıyor. Yabancı gördük mü Orta Köy'de üç tane dinin mabedi falan filan diye devam ediyor. Bir garip durum ya. Evet... Fakat mesela toplu halde Balat'ta sahile gelinmesiyle birlikte Bartolomeos elindeki haçı denize atıyor. 15 kişi ıstavroz çıkararak denize atlıyor. Hain böyle yani. Haça ilk ulaşan Panayot Kuzinos olmuş. Haçı kendisi ve sudaki diğer kişiler öptükten sonra Bartolomeos'la götürmüşler. O da haç kolye takmış Bartolomeos'ta Kuzinos'a. Radikal'den okuduk. İyi, i̇yi bir aslında kapsama bu. Hı hı. Kim, yarışmayı kimlerin kazandı? Kuzguncuk, Kuzguncuk bunların en tipik yerlerinden biri. Kiliselerin, havraların ve camilerin tamamen aynı bölgede adım mesafede bulunduğu bir yer, ilginç bir yer. Orada da Haç Hristo'nun olmuş İlk haçı yakalayan Çıkaran öyle olmuş Onu da söyleyelim Ve bu işi Hristo dafuo patidis <Gülüyor> Evet Birleşmiş Milletler Çevre Programı UNEP'te 2010'u Uluslararası Biyoçeşitlik Yılı ilan edilmiş Bu yıl artık gerçek zenginliği fark edin demiş Edelim Tamam ee, Edilecektir. Bir iyi haber daha vereyim. Bundan sonrası artık pek iyiye girecek bir şey kalmıyor elimizde. Hayır haberleri bitiyor mu orada? <gülüyor> yani bu iyi haber olarak verdiğim de duyunca halimize <gülüyor> acıyacaksın. Greenpeace eylemcileri serbest bırakıldı. Ajans France Presse haberi. Kopenhag'daki iklim zirvesinden sonra Hatırlar mısınız bir zirve <gülüyor> Olduydu Dört <gülüyor> Greenpeace üyesi İspanyol Norveçli İsviçreli ve Hollandalı Serbest bırakılmışlar ve istedikleri Zaman ülkeyi terk edebilirler demiş Buna sevinmeliyiz herhalde Değil mi? Devlet mülküne yasa dışı yollardan Girme suçunu istedikleri iddia ediliyormuş Kraliçe'nin şeyi vardı yani. Ya Bunun için sınır dışı etsinler Hı? Üç haftadır niye tutuyorlarmış çünkü kraliçenin onurunu kırdılar. Yani olabilir de Daha orası yakın. hala hukuk devleti değil mi? Yani değil ya misin? hapse atarsın. Yani Deyla <gülüyor> diye yani. Ben valla son o iki haftalık kız ziyaretimden sonra o konuda bazı tereddütlerim olduğunu da itiraf edeyim. Yani en azından bildiğim kadarıyla bildiğim imaja uymuyor. Hı -hı. Hukuk devletine dönüm arkada her şeyi yapabilirler. Evet ama bunu da iyi haber olarak karşıladık şimdi geçelim çatışmalara memleketin dört bir yanından gelen çatışma haberlerine girebiliriz herhalde. Daha doğrusu ona girmeden bir de şeyi e, yapalım mı bazı gazetelerde yaşasın diye tam bir casus hikayesi çıktı bir vücuda Türklere de dayanıyor saat akşamda var. 5 siyah ajanı, CIA ajanı bombacının izinde. apar topar Türkiye'ye geldiler diyor mesela. Ya benim daha çok dikkatimi çeken gazetelerde Türk eşi konuştu falan filan. Yani Türk evet. eşi derken Türk eşten bahsetmiyorum. Ee, bombacının Türk eşi anlamında. Evet. CIA'e üstüne intihar saldırısı düzenleyen ve çok taraflı casus olduğu belirtilen işte o bombacı diye veriliyor mesela bazı Resimlerin altında Amerikan gizli servisi Bir hafta önce Afganistan'daki CIA üstüne Üstüne intihar saldırısı düzenleyen Ürdünlü Doktor El Balavi Türkiye'deki Bağlantılarının peşinde Diye bir şey var Şimdi tabi karısı da Defne Bayrak'mış Uzmanlık eğitimi için Afganistan'a giden Eşini Mart ayından bu yana görmediğini En son 10 gün önce telefonda Konuştukları söylüyor iki kız çocuğu vermiş kızların babaların öldüğünü henüz bilmiyor eşim ajan olamaz demiş önder şuş haberi akşamda birçok başka gazetede var bu çapatıptan CIA ajanlığına diyor mesela bugün gazetesi İstanbul tıptan mezun Türk eşinden iki çocuğu var vesaire bu tarzda giden bazı haberler var yalnız başka bir haber de var. Cumhuriyet, şey Hürriyet gazetesinde de mesela Afganistan'da 7 CIA ajanını öldüren El-Kaide militanı canlı bomba El-Halil Ebu Mulal El-Belavi. İşte Defne Bayrak adlı gazetecilik yapan Türk eşi kocasının öldüğünü çocuklarından gizliyor diye mesela Hürriyet gazetesi bunu bu yönüyle vermiş. İki kızıma daha söylemedim. <gülüyor> Şey ile. Fakat e, ilginç bir şey var. Bütün bu dramatik olayların yanı sıra e, El Cezire'de okuduğum bir haberde e, böyle bambaşka bir e, hikaye var. Ürdün kesinlikle o, atılanların hiç alakası yoktur o insanla diye e, bir açıklama yapmış ve reddetmiş haberi. Reddediyorlar yani Ürdün'den. Bir bu yönü var işin. Bir de daha tuhaf bir yünü daha var. Yani Host'ta da olmuştu olay. Amerika'nın bir Afganistan'daki üstünü havaya uçurdu kendini o üstte. Ve sekiz kişiyi de geçen hafta verdi. Şimdi ona onun bir casus olduğunu ve çift hem CIA hem de Ürdün istihbaratı için çalıştı söyleniyordu. Fakat bir Ürdün yetkilisi El Cezire'ye özel haber olarak vermiş. Özel demeç vermiş. Alakası yoktu demiş. Bir CIA adına çalışmıyordu demiş. Bize çalışıyordu demiş. Ürdün'e çalışıyordu demiş. Çok acayip bir şey. Ve oradaki şeylerden biri Nesrin, Nesrin El Şemaile diye birisi El Cezire'nin Amman'daki muhabiri Nesrin olacak herhalde demiş ki yani bir Ürdün yetkili El Belaavi'nin haber veren birisi olduğunu öyle çift taraflı casus falan olmadığını ve önemli, tehlikeli ve önemli bilgiler veriyordu. Demiş ve doğrudan doğruya işte Ürdün yetkililerin ya da CIA'nin emrinde çalışan birisi çift taraflı bir ajan olduğunu değil önemli bir kaynak olduğunu söylemişler. El-Kaide ile filan da ilgisi yok değil. Çok karışık bir hikaye ama en tuhaf karışık taraflarından biri de şu. Ölenler arasında Blackwater'cılar da çıktı. Hı hı. Biz hani ilk şey durumunda şaşırmıştık. Niye hepsi sivil ölenlerin askeri üstte diye. Sonra ajan oldukları çıktıydı. CIA. Ama hepsi CIA de değilmiş. Şimdi yeni bir bilgi var demokrasinin oradan <gülüyor> öğrendiğime göre. Yani bu durumda istihbarat işlerinin bir kısmı da mı Blackwater'cılar evet. tarafından? <gülüyor> Üstelik de Blackwater gibi şeylerle özel e, askerlerle, paralı askerlerle artık çalışmayı kısıtlıyoruz demişlerdi. Bu demecin Hemen üstüne hiç de öyle yapmadıkları ortaya çıkıyor. Acaba siyahi de mi aldatıyorlar? Yoksa siyahi mi bizi aldatıyor? Ne diyorsun? Ya vallahi bu işin tekil bir e, özüne varabileceğimizi düşünmüyorum. Biri ne yapıyorsa yapıyor ama mesela Irak'ta kaç kişi ölmüş biliyor musun? Yeni açıkladı Reuters. Mer sadece 100 bin kişiymiş. 2003'ten beri. hı. hı. hı. Falan yani kimin kimi kazıkladığı, niye kazıkladığı falan ben artık anlam aramaktan vazgeçtim. Belli ki bir niyetleri vardır canım. Yoksa niye uğraşsınlar bizle diye düşünmek çok muadice. Yani çünkü geldiğimiz noktada hakikaten e, niyetin ne olduğunu anlamak kolay ama e, tam olarak ne yaptıklarını anlamak çok zor bir hal aldı sanki. Evet tabii eşinin Türk olması Türkiye'de medyada konuşulmasına yol açıyor. Onun dışında hiçbir Şeyde yok değil mi bunu Devamı gelmiyor yani Yok hayır Biraz Butto'nun e, suikastinde de mesela Ardından işte lazer güdümlü Bilmem ne silahı mı kullandı Uzaydan kadın vuruldu Ve öldü Yani bu kısımda ilgili şüphe yok Vuranın kim olduğuna dair şüphe yok Ama bir esrar perdesi durumu gibi Yani burada sanki bir miktar Buna benzer bir hani haberi sömürme durumu da var mı Diye düşünmüyor değilim Çünkü herkes bir yerlerden yorum alıyor Bol kanadı var işin Ürdün mü, Türkiye mi, Lübnan mı, İsrail mi, o mu, bu mu falan diye devam eden eğlenceli haber. Herhalde o yüzden bu kadar da çekiştiriliyor diye düşünüyorum açıkça. Evet şimdi bir de tabii devamı var. Türkiye'de izinde 5 CIA tam bir televizyon dizisi kıvamında bir şeyle gidiyorlar. Hı hı. Evet, biz asıl ama daha ağır şeylere geçelim birazdan. Bir, bir ara verdikten sonra şimdi memleketten önemli. ırkçılık manzaraları evet. devam ediyor. Ona geçelim şimdi. <gülüyor> Well, now you wanna know what moves my soul and what dips inside of my brain. Well I've got this need I just can't control and it's driving me insane. I can't take it, oh, because I'm hungry for those good things, baby. Hungry for. Almost tasted, baby, and sweet as wine. Just a tailored world that I wanna own someday. With a special place up high, we can stay alone, you and me. Girl, I'm gonna have you own someday if you just hang on to my. I break some rules along the way Girl, you, you gotta understand It's my way of getting what I want now Cause I'm hungry Yes, I'm hungry for those good things, baby I'm hungry to and through Well, I'm hungry for that sweet life, baby for A real fine girl like you <laughs> can almost taste it now Oh, it's when there's wine well, I ain't gonna waste it now When it's finally mine Paul Revere and the Raiders grubundan Hungry adlı şarkıyı dinledik. Paul Revere grubada da adını veren müzisyen 7 Ocak 1938'de doğmuştu. Onun için çaldığımız parçalardan biri ona da günaydın demiş olduk bu vesileyle. Ve Açık Radyo 94.9'da AçıkRadyo.com'da açık gazete programı devam ediyor. Gelelim memleketimizden ırkçılık ve çatışma manzaralarına hangisiyle başlayalım evet. ee, şey daha büyük gözüküyor çingene meselesi Değil mi? aslında mesele yine Kürt meselesi gibi çingenelerin üstüne kaldı aslında çingene meselesi yok bir yandan da evet. yani mesele bir sigara içme meselesi ee, bir adet sigara yakılmış bir kahvede Manisa'da oluyor Selendi'de ee, ve sigaranın yakılmasıyla birlikte e, olayların da fitili ateşlenmiş oldu diye böyle bir medyatik dille vermek de herhalde mümkün. E, sigareyi yakan çingene. Çingene olduğu için de zaten e, mahalleli bu duruma yani bu sigara yasağına rağmen sigara yakan kahvede e, Burhan diye geçiyor ismi de Daha acısı da bu mesela mağdur durumdaki e, kişi soyad sahibi bile değil. Televizyonlarda yanımızda Burhan var. Söyle bakalım Burhan ne oldu? Şekilde devam ediyor olay. Ben tamamlayayım Var mı Hı -hı haberlerde? Uçakman haberinden evet. Burhan uçkun. Ha iyi bari. En azından ben. Roman. Soyadını bulamamıştım çünkü. Evet. Ee, şeyde bu. Çavuşun yeri diye bir kahve Yılbaşı gecesi oluyor. Tam yılbaşına da. Eğlenmemize havai fişeklerin patlamasına yarım saat kalı olmuş olay. Burhan Uçkun kahvehaneye elinde sigarayla girmekle ilgili ısrarlı. Kahve çalışanlarıyla 32 yaşındaki Uçkun arasında tartışma kavgaya dönüyor. Taraflar araya girip müşterilerce yatıştırılıyor. Ancak e, Uçkun kahveye geliyor birkaç saat sonra tekrar ve camları kırıyor. E, kahve işletmecisi Ramazan Yıldız iş yerini beş günlüğüne kapatmış... Ne için kapatıyor? Camlar kırıldı diye değil herhalde. Belki yılbaşı içindir. Beş günlük yılbaşı tatili mi diyorsun? Beş günlük... ...cam kırma mı diyorsun? E, değil mi? İkisi de birbirinden ters. <gülüyor> Zaten olaylar orada başlıyor. Uçkun'un babası 60, 62 yaşındaki... ...Necdet Uçkun... ...oğlunun karıştığı kavgayı öğrenince... ...kalp krizinden ölüyor. Hmm. E, camlar kırıldı. Kırılan camlar takılıyor çavuşun yerine... ...ve... E, Ellerinde daha sonra e, sopalarla kahveye gelen uçkun ve yakınları cam masa ve sandalyeleri de kırıyor tekrardan. Kahvehane çalışanı Musa Yıldız kardeşi müşterilerden Durmuş Erol da yaralanıyor e, ve ardından da böyle bir kavga yani. E, 18 yakınıyla birlikte gözaltına alınıyor uçkun. Burhan. E, Burhan uçkun ve da e, talimat veriliyor t savcılığında talimatıyla salı veriliyorlar. Evet veriliyorlar. Hmm. Evet. Ondan sonra mevzu bin kişilik bir grup toplanıyor kahvenin önünde. Selendi bizimdir bizim kalacak şeklinde sloganlar atarak romanların oturduğu böyle geçiyor radikal haberinde. Zafer Mahallesi'nde yürüyüşe geçiyorlar. Evet Radikal Gazetesi'nin bugünkü manşet haberi bu evet. yani. Manisa'da barbarlığı devlet sadece seyretti diyor. Zaten mevzu tam e, burada başlıyor. Hani bin kişinin selendiği e, sahiplenmesi ve yürüyüşe geçmesi mahalleden mahalleye. Yani durum Nasıl oluyorsa bir etnik tartışmaya dönüşü veriyor. Peki bu cigara içmeden, cam kırmadan nasıl geçildi bu Selendili? Yakınlarıyla büyük ihtimal ikinci kez kahveye gelmesiyle birlikte. Hani Büyük ihtimal yakınları ayrıca Çingeneler. Yani burayı romanlara bırakamayız diyorlar. Bu durumda bunu bir roman saldırısı olarak algılıyor herhalde Selendili. Ee, Türk halk değil mi? Herhalde Türkler. Evet. Ee, polis yani can... bilmiyoruz tabii ama herhalde Kürt değillerdir. Havaya ateş açıyor polis. Ee, polise aldırmadan ilerleyip evleri taşlamaya ve bir evi ateşe verince grup hmm. e, polis jandarmadan yardım istiyor. Ee, bu kez mahallede dört otomobil ve üç minibüs daha devriliyor. Beş ee, saatte, beş saatin sonunda kalabalık hükümet konağına yürüyüşe geçiyor. Ee, belediye başkanında MHP'li Nurullah Savaş ve eee Vatandaşları uyarıyor diye bir haber var bir başka yerde ise vatandaşları galeyana getiriyor diye haber görmekte mümkün sonra ben yapmadım öyle bir şey falan filan diye devam ediyor başkan kışkırtmadım ben orada değildim niye kışkırttayım böyle olayları diyor. Bu MTV haberi evet kışkırtmadım zaten orada değildim diyor belediye başkanı ama romanlar Selendi belediye başkanı Nurullah Savaşı sorumlu tutuyorlar. NTV'ye de reddetmiş böyle bir şey yok demiş Nurullah Savaş MHP'li belediye başkanı. Sonra İlçede bu husumet yoktu kulaktan kulağa böyle bir gerginlik oldu diyor belediye başkanı. Ee, sonuç olarak sonunda şöyle bir yere geliyor olay. Ya bundan sonrası gerçekten işte korkunç diyeceğimiz kısmın başladı yer yılı, buraya kadar. Yalnızlık gibi bir şey bu. Yani Osmanlı refleksi herhalde bu vatandaşları yerinden başka yere alabilme lüksü vatandaşları uyarmışlar falan ilçeye gelen vali Celalettin Güvenç kalabalıktan sakin olup dağılmasını istemiş sonunda kalabalık dün 1.30 sıralarında dağılmış ve şimdi başlıyor haber olayların tırmanmaması ve roman vatandaşların can güvenliklerini sağlanması için yani maksat roman vatandaşların can güvenliği Hı hı. 74 roman evlerinden alınarak Selendi ilçe jandarma komutanlığına getiriliyor 15'i çocuk Evet yani şöyle bir şey oluyor özetle Şimdi e, kavga çıkıyor camlar kırılıyor bir daha camları kırıyor bir grup e, Camları kıran grubun oturduğu mahalle 1000 kişi yürüyor e, Mahallede evleri yakıyor araçları deviriyor ardından hükümet konağına yürüyor Orada da e, bir süre daha olaylar devam ediyor ardından grup dağılıyor e, Ardından da üzerine yürünen mahalledekiler e, ...gözaltına alınıyor ama kendi güvenlikleri için zaten. E, burada da bitmiyor haber. E, ve Ardından da 74 roman vatandaş böyle geçiyor sürekli. Selendi ilçe jandarma komutanlığına getiriliyor. Başka bir yere nakil söz konusu mu diye sorulmuş valiye. Roman vatandaşlar arasında bir durum değerlendirmesi yapıyor. Bu ilçede ne zaman neden böyle bir huzursuzluk çıktığını e, konusunda öz eleştirilerini yapıyorlar diyor vali. Bizim nakil konusunda bir kararımız yok. Ardından da 15 çocuk 20'si kadın 74 roman minibüs ve ambulanslarla polis eskortu eşliğinde daha önce yaşadıkları Gördes'e götürülmüşler. Daha önce Gördes'te yaşıyorlarmış sonra Selen diye gelmişler evet. şimdi geri gönderiliyorlar öyle mi? Gördes iyidir size diye. Ee, mevzu bu. Yani aslında her zaman alıştığımız durum devam ediyor diye de bakılabilir mi? Bence bakılabilir. Ee, yani çıkan olayın ardından... Ee, özelleştiri bekleyen vali e, mesela herhalde Zafer Mahallesi yürüyenlerden de özeleştiri bekliyor mu vali sorsak tabi bekliyorum diyecek ama nedense bu kısmını söylemek ihtiyacı hissetmemiş ee, roman vatandaşlar özelleştiri yapıp ardından denklerini toplayıp dönmüşler geri Gördes Mahallesi'ne devamı da var aslında haberin gene NTV'den takip edelim NTVMSNBC.com'dan şimdi Gördes'e gönderilen Romanlar ya da Çingenler ortaya bir iddia attı diyor haberde. Manisa valisi Celalettin Güvenç "Selendiği kendi isteğimizle terk ediyoruz" ifadesinin altına imza atmamızı istedi diyorlar. Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şey ya yani hukuken mümkün değil herhalde. Üst üstük ağır ayrımcı olur değil mi? Eee yani böyle bir şeyin bu şekilde devam ediyor gerçi bir dinleyelim mi evet, ee, aslında Burhan'a e, yani daha doğrusu şimdi iyice öğrendik Burhan Uçku'nun ifadesine de bir e, NTV'de galiba ses var ona Hı -hı. bir kulak verelim o gün gece sigara olayı değildi ben kahveye girdim çay istedim bana çay vermediler Çingenler'e ben çay vermem kahvemden çık git dedi ben de bunun şeyine tartıştık Bunlar beni dövdüler. Kafamda da zaten dikişler var belli. Onun için zaten ben hastaneye gittim. Hastaneye gittikten sonra babam duymuş. Babam rahatsızdı biraz. Hastaneden beni karakola götürdükten de babam gelmiş karakolun önüne. Babam orada benim döven şahısları görünce biraz sinirlenmiş. Oradaki filan etmiş. Orada rahatsızlanmış. Düşmüş, ölmüş, vefat etmiş. Ben o, o gece beni karakola tuttular salmadılar. Ben karakolda kaldım. Sabah beni bıraktılar. Ben babamı defsettik, gömdük. Dün, benim eşim, amcamın kızı, halamın kızı, yengemin yine evine gezmeye gidiyorlarmış. Demişler laf atmışlar. Biz demişler, "Hem bunlar hastanelik yaptı, bize utanmıyorlar bunlar gezmeye." demişler. Bunlar da bizim hanımlar da bu sefer bunlar tartışmışlar. Bizim hanımlar bunu biraz dövmüşler. Ondan sonra geldiler bize haber verdiler gittik bak zaten olay olmuş yatışmış, yatışmış bitmiş. bitmiş biz aldık ailelerimizi evimize gittik saat iki civarları belediye başkanı anons yaptırdı selende belediye başkanı anons yaptırdı selende halkı dedi emretiminde toplansın dedi halk toplanmış akşam saat 8 buçuk civarı bir ara bir baktık yukarıdan gürültüler gelmeye başladı ben o saatten sonra çok şeyler yaşadım yani şöyle bir şey torunlarım vardı orada mümeselekine çocuklarım vardı onları o anda yani kaybetme korkusu çoğuldu ee, üzerimize yürüdüklerinde e, birisi de demiyor ki ne durum yapmayın demiyorlar vurun cingenlere diyorlar. Evet bu... ikinci sesin kim olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz ama zaten bütün konuşulanlar... Birinci ses... Burhan, ait, Burhan Uçkun'a aitti. Ve zaten anlatılanlar... Bence... Kim ne yaptı... Yani Meselerine hiç girmeden... Tabloyu tabak gibi ortaya koyuyor... Durumu sigara meselesi... Değildi başka bir şeydi. Arkasında başka bir... Ayrımcılık olduğunu tahmin ediyor... Ve yani bir, bir zaten sigara meselesi olsun üstüne üstlük e, sarhoş bir şekilde e, camları kırmış olsun bununla ilgili zaten herhalde e, hukuki mekanizmanın işlemesi gerekiyor ardındansa babası öldükten sonra hala e, yani sarhoş olay çıkarttı diye gece tutuyor olmak hele ki bu tip küçük ilçelerde başka türlü tepkilere de yol açar ki açmış ikinci bu kahve camı kırma olayı bunun üzerine gerçekleşmiş e, Ay, ben, ben daha bu konuşma bu sese kulak vermeden önce biz yani hiç dinlememişken şey acaba nasıl gömüldü adam? Ölen baba diye düşünüyordum. Onu kendisi anlattı işte. Ben karakol dedi. Neyse ertesi gün bıraktılar, gömdüm, defnettik diyor. Vallahi evet. Başkan da ben orada değildim diyor. Belediye Başkanı Nurullah Savaş ama Burhan Uçkun diyor ki e, anons yapıldı belediyeden vatandaşlar toplansın diye. Toplanıldı ardından diyor. E, valiye sorarsanız öz yapıyor roman vatandaşlar. Ve bu arada kendi yerlerini kendi istekleriyle değiştiriyorlar. Yalnız bir de imza veriyor değiştirirken vatandaşlar. İmza vermelerini istiyor. Daha doğrusu istiyor. isteniyor. E, kendi isteğimizle selendiği terk ediyoruz diye. Peki Vali Celaleddin Güvenç'e yönelik bu iddiaya ne cevap verilmiş? Ne denilmiş? Herhangi bir yanıt gelmemiş şimdiye kadar. Ee, yani bu mesela ciddi anlamda ağır bir suç değil mi? Yani evet. birilerini topraktan sürme hakkı asla ve kata devletin dahil kimsenin hakkı değil. Roman vatandaşlar kendi aralarında öz yapıyorlar. Evet, vurun çingeneleri dediler diye de Evet, O da maalesef bir başka... E Şimdi bulmaya çalışıyorum kim olduğunu ama. Ee, bu arada MHP'li belediye başkanının da e, bu konuda aslında görüşlerini alalım. Çünkü o da ağır bir suç işlemiş durumda bu iddia dahilinde. Şüphesiz. Ee, yani milleti evet. ayaklandırıp ev yaktırıp falan bu tip şeyler yaptırıyorsa tabii belediye başkanlığı da parttime devam ettiği iş olabilir. E, bakalım o da ne diyor. Olayların başladığı esnada ben zaten ülkede yoktum. İçerideydim. İlçeye benim dönüşüm olaylar başladıktan 1 bir saat sonra döndüm ben ilçeye. Ve kesinlikle olayların yapıştırılması konusunda, olayların bu boyutlara gelmemesi konusundaki çabamı da 7'den yetişen Selen de Alkın hepsi biliyor. Yani bu şekilde bu suçlamayı niye dayanarak söylüyorlar kabul etmek mümkün değil. Şimdi şöyle, şiirin çeşitli bölgelere dağılmıştı vatandaşlar. Biz herkesin bir bölgede toplarsın, yani ikibat kolağına öyle toplarsın. Dağıldıklarında olayların önüne geçmek mümkün değildi. Bu tür bir husumet yoktu. Biz e, bu vatandaşlarımızla iç yaşıyorduk. Yani böyle bir sıkıntımız yoktu. E, hiçbir şekilde bizim e, belediye olarak ya da e, şahıs olarak hiç kimseye bir sorumumuz yoktu. Ee, bu da... <gülüyor> Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş'tı yaptığı açıklamada ben olayların başladığı sırada zaten ilçe dışındaydım. Sonra anons yaptı 1.5 saat sonra geldi. Peki anons konusunda ne dedi? Ee, ya yani anons yaptırdım evet ama şundan yaptırdım. Ee, vatandaşlar ilçenin her yanına dağılmıştı diyor. Normalde alanda ee, duruyorlar herhalde. Vatandaşlar hükümet konan önünde toplanın diye şey etmiştim ben diyor. Bir de ilginç bir şey daha söyledi. Gerçekten hani algıyı ortaya koymak açısından değerli bence ufak olmasına rağmen. E, bütün Selendi halkı biliyor benim ne kadar uğraştım bu işi bastırmak için diyor. 70'e 70'e. E, gördüğümüz kadarıyla Zafer Mahallesi'ndekiler öyle düşünmüyorlar. Belediye başkanı anons yaptırdı, üstümüze saldı insanları. Ama diyorlar. orada çok önemli. Onlar bir hata da yapmış. Selendi halkına dahil değil değil mi? ha ha. Onlar ha. Roma, yani. esmer vatandaş. E, yani ilginç bir durum tabi. Yani hükümet konağında yani Burada galiba soruşturmalık ciddi bir durum var. Yani belediye başkanı eğer vatandaşlar hükümet konağının önünde toplanın niye ilçeye dağıldınız diyorsa, e, niye demiş biraz daha net anlatmak zorunda sanırım. E, vali değerli insanları sürüp bir de imza istiyorsa kendim gidiyorum diye. E, sanırım burada 2 adet mülki e, idari amir ciddi anlamda suç işliyor olabilirler. Bununla ilgili herhalde savcılıklarda devreye gireceklerdir diye bakmak lazım. Evet yani 30 senedir oradayız ve aramızda husumet yoktu. Kavgamız olmadı. Bunu yapan belediye başkanıdır diye konuşanlar da var. İki roman vatandaştan alınan NTV'ye adları da verilmediği için biz de bilmiyoruz onların. Ama Manisa valisi bizimle yaptı. Toplantıda bize kağıtlar uzattı. Kendi isteğimizle gitmek istiyoruz dedirtmeye çalıştı. Yazın ve imzalayın dedi. Ben bunu yapmadım diyor birisi mesela. Evet, yani Akhisar Çağdaş Roman Derneği Başkanı Erdoğan Şener'le de konuşmuş NTV. Yani ve diyor ki, NTV ya da ülkenin kritik günler yaşadığı böyle bir dönemde bu olaylar bizi üzdü demiş. Ama bize umut veren olay duyulduktan sonra AKP Genel Başkan Yardımcısının beni araması oldu. Yarın Manisa'da kendisiyle görüşeceğiz. Manisa valisi de aradı ve onunla da bir görüşmemiz olacak. Hükümet olaya el attı ve halimizi hatırımızı sordu diye konuşmuş o da. E, yani bütün bu tantananın ortaya çıkması, bin insanın yürüyüp mahalle basması, bunların hepsinin polis eskortununda gerçekleşmesi. Çünkü polis orada, jandarma orada olaylar beş saat sürdü diyor. Yani e, bin kişi mahalle basıp ev, araba yakıp falan böyle takılırken nasıl beş saat sürebiliyor olaylar? Pek anlamak mümkün yani, değil. Olayların polisimiz ve jandarmamız on binleri dağıtmak konusunda bile çok cevval olduğuna göre herhalde. Değil mi? Böyle bir şey ilginç. Gözaltı var mı? Yok. Yani o yanan evet evler... Şey, evet, hiç, yanan evler devrilen minibüsler ve arabalar, araçlar var. Ee, bir de şey diyor. Karakol komutanına binlerce kez teşekkür ederiz. Askerleriyle birlikte geldi ve bizi alıp oradan götürdü. Can güvenliğimizi sağladı. Bu kadar insan Karakol komutanı sayesinde hayattayız diye de konuşanlar var. Bilmiyorum artık. Ama aslında gayet iyi bildiğimiz suçlusu, zanlısı, e, faili bilmem ne, hiçbir Antep, şey olmayan. Maraş. Karma karışık bir durum. Sıvars, Neyse ki öyle bir şey olmamış. Akla geliyor ama yani bunlar. Evet. Altı, yedi, Direkten elli, dönülmüş diyebileceğimiz olaylardan. 25 İstanbul öncelikle İzmir falan. Evet, bu arada bir de devamını başka bir haberle devamını getirelim. Aynı kulvarda diyelim. Bu da Mersin'de. iki gencin liseli öğrencinin kavgası gene radikalden okursak doğulu çocuklar Türk çocukları dövüyormuş. Söylentisi çıkmış ve Türk-Kürt gerilimine dönüşmüş. Bunlardan çok sayıda çıkıyor ama Bugün elimizdekilerin ikisi daha ötekilerden biraz daha belirgin olduğu için şey yaptık. Birisi de ön plana biz de aldık. Birisi zaten radikalin manşetine hı hı. geçmiş. Yani 200 kişi Mersin'de iki liseli kavga ediyor. ve Ardından da 200 kişi birbirine giriyor. Yani mevzuların ne kadar bıçak sırtı ve ne kadar sert yaşandığının ve bir delili herhalde bütün bu olan biten. Ee, Evet, Akdeniz ilçesinde Kazanlı mahallesinde Kazanlı lisesinde dün e, öğleden sonra biri Mersinli diğeri Güneydoğulu ne demek olduğunu anlayabiliyor musun bilmiyorum çünkü ikisi de Mersin'de oturuyorlar ama biri Mersinli öteki Güneydoğulu iki tane öğrenci e, kavga ediyor. Bu belki gün oluyor herhalde çünkü dün evet. haber bu değil mi evet. E, ardından da kavga haberini alan aileler ve yakınları okula akın ediyor. Çevrede Doğu çocuklar Türk çocukları dövmüş dedikodusu da kulaktan kulağa yayılınca okula gelen aileler arasında yaşanan gerginlik meydan kavgasına dönüşmüş. 6-7 Eylül olaylarının nasıl başladığını hatırlıyor musun? Atatürk'ün evine bomba kondu. Selanik'te evet. Yani konmadı da kondu diye haber çıktı. Evet. Ee, 200 kişinin karıştığı kavgada 200 kişi birbirine giriyor erkek kadın gençlerden oluşan demiş radikal. Ee, karakol ekipleri yetersiz kalınca takviye kuvvet istenmiş Özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş kuvvetleri bölgeye kaydırılmış Yaralılardan durumu ağır olan 4 kişi ambulanslarla Mersin ve Toros Devlet Hastanelerine kaldırılmış Taş ve sopa yaralı, ya, ateşli silah yok Allah'tan burada evet. ee, Kavganın çıktığı okulda mahsur kalan çok sayıda Doğu kökenli öğrenci Polis araçlarına bindirilerek yani bölgeden Kürt. uzaklaştırıldı yani Kürt demiyoruz, Doğu kökenli Doğu kökenli ne demek orasında yani Mersin hangi e, bölgemiz Güney. Akdeniz bölgesi içinde mi sayılıyor tamam. en çok göç alan olduğu belirtiliyor bu köylerin 3000'den fazla köy yakılarak boşaltılmasından şimdi, sonra olanlar bunlar benim anlayamadığım bir şey var yine e, o da şu şimdi e, 200 kişi birbirine giriyor ya sanki böyle yüze yüz bir kavgadan bahsediyoruz gibi e, haberin sonunda ama kavganın çıktığı okulda mahsur kalan çok sayıda doğu kökenli öğrenciden bahsediyorsak e, galiba bu böyle bir meydan kavgasından çok bir tarafın saldırıp öbür tarafın kaçtığı bir şeyden bahsediyoruz gibi de değil mi? Yani çok sayıdaysalar sayıları çok demek e, okulda kendilerini kapatıp e, korunmaya çalışıyorlarsa ve üstüne üstlük doğu kökenli olmalarına rağmen polis otosuna binip e, kalabalıktan kurtulmayı tercih ediyorlarsa Değil mi? Ortada sanki böyle bir yüz e, o aileden, yüz o aileden girdiler birbirlerine. Evet, bu haberin verilişinde öyle bir problem olduğu düşünebilir bende e, bence. 15 de gözaltı hadis. var. Herhalde e, bu durumda şimdi okulda mahsur kalanlar Doğu kökenli öğrenciler olduğuna göre bu Doğu kökenli öğrenciler gözaltına alınanlar değillerdir. Değil mi? saldırıyı gerçekleştirenler e, failler ya aranıyordur ya da zaten 15'e ele geçirilmiştir. Değil mi? Evet. Böyle olmuştur herhalde. Yani e, bilmem anlatabiliyor muyuz ama e, mevzu e, kimin Selendili olduğu, kimin Mersinli olduğu, kimin Doğulu olduğu, kimin bilmem nereli olduğu falan diye e, zaten hani köken meselesiyle ilgili en yok sakat iş, iş evet. yapabileceğimiz ve gerçekten ırkçılık tam gaz memleketin içinde hızla hepimizi birden yarıp parça parça atomlarına ayırıyor. Bunu da görmek gerekiyor herhalde. Ve bunun e... Sadece çok ufak bir grubun işine yarayacağından emin olabiliriz. Yani büyük ihtimalle işte copu silah tutacak olan kişilerin başında olacak olan ve çok ilginç ve egzantrik fikirleri olacak. Bir ekip mi olacak bu? Bir, olsa bir, bir olsa. kısım insan da para kazanır bundan ama neyse. Vicdani redçilerle ilgili de bir olay daha var bir gerginlik bir de onu söyleyip kapatalım ama yani. Bir de Edirne vakasında bence belki buraya ekleyebiliriz kategorik olarak. Orada da bir kuşatma var çünkü. Evet onu da söyleyelim evet. Ee, vicdani redçiler Ankara'da aslında bir yürüyüş yaptılar. Önce vicdani redçiler. Evet o daha ön planda bir haber. Ee, Ankara'da yürüyüp vicdani red hakkı. Vicdani redçi Enver Aydemir'le dayanışma inisiyatifi adı. Enver Aydemir vicdani reddini açıklamıştı. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki vicdani redçiler konferansına katılmak üzere e, Kadıköy'den vapura binerken polis e, GBT tarama sırasında gözaltına alınmış. Oradan birliğine teslim edilmiş. Orada iddialara göre işkence görmüş. E, epeyce dayak yemiş. Ardından serbest bırakılmış. Yine alınmış. Şimdi içeride. E, sebebi de şöyle tanımlıyor Enver Aydemir. Ben Müslümanım ve e, inancıma uygun olmayan bir ordu da görev yapmam mümkün değil. Kamu hizmeti versinler yapayım diyor. Üniforma giymem, silah tutmam demiş. Böylece ilk kez de dini sebeplerle Türkiye'de vicdani ret vakası gerçekleşmiş oldu. Bu olayla ilgili Ankara'da açıklama yapmak istiyorlar. Polis grubun zaten çok kalabalık bir grup değil. Çevresini sarıyor ve kimlik kontrolü yapmak istiyor. Yani özetle kim varsa asker kaçağı toplamak istiyor. Bunun üzerine... Ardından da müdahale, ardından hepsi gözaltı ve e, konu noktalanmış. 24 gözaltı öyle mi? Hı hı. Son durum. Evet burada da böyle bir gerilim yaşanmış. Birimiz bile özgür değilsek hepimiz tutsaz. Enver Aydemir'i serbest bırakın, sus, susma, militarizmi sorgula diye de sloganlar atmıştı. Peki e, hak değil mi bu? Yani basın açıklaması yapmak, fikir... Belirtmek vesaire. Bu insanlar niye gözaltına alındılar şimdi? İzinsiz. İzin diye bir şey yok ki yasalara göre. <gülüyor> ya bir garip bir durum. Neyse hiç uzatmayalım onu da. Ee, diğer haberse bu demin bahsettiğim Edirne e, durumu. Vermiştik zaten haberi. Bir grup Edirne'de eylem yapmak istiyordu. E, ve e, Edirne'ye girememişlerdi. Hatta gazetelerde Edirne'de DHKPC gerginliği falan diye haberler çıkmıştı. Biz de şey demiştik Edirne'ye girememişler ki nasıl giriyorlar Edirne'yi herhalde Edirne'de başka bir gerginlik var diye. E, üç gündür dinlenme tesislerinde bekliyorlarmış. E, grup e, propaganda yaptığı gerekçesiyle tutuklanan beş kişiye destek vermek üzere kente gelen ancak güvenlik sebebiyle. Tem otoyolunda durdurulan sonra polisin müdahalesiyle uzaklaştırılan grup 3 gündür Edirne'de basın açıklaması yapmak için bekliyor diye başlıyor haber. Ee, yani güvenlik sebebiyle durdurulmuşlar. Sonra da nedense e, e, polis müdahalesiyle uzaklaştırılmışlar. Bu iki cümle üst üste gelince bile garip durmuyor demek ki. Neyse de uyuyorlarmış falan konu bu değil. Ee, konunun bence garip kısmı yine kim nereli e, sorunuyla ilgili. O, burada da mı var o? Köken meselesi. Ee, var. Dün Galatasaray'da desteklemek için gruba e, Halk Cephesi diye bir grup açıklama yaptı. Edirne'ye gireceğiz bu vatan bizim. Amerika defol bu vatan bizim dediler. E, Edirne'de Amerikalıların yaşadığına dair bir varsayım var büyük ihtimalle en batı diye. E, Edirne'ye gireceğiz bu vatan bizim ne demek burasını hiç anlamış değilim. Ama e, yine işler kökenler kimin nereye girdiği kimin nereden çıktığı. Bir garip hal. Peki bizim öyle. bizim derken hangi bizi kastediyorlar? Herhalde örgütsel olarak bizim demiyorlardır. Yani derebeylik değilse Edirne değil mi? Evet, biz, Herhalde evet. biz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Bizim öyle de Edirne'ye girme. biz de Türk yüzü mü? E, sanmıyorum öyle bilmiyorum da aslında. Yani şimdi maç anlatılırken şimdi taç atıyoruz. Evet biz kimiz acaba diye bakıyoruz her seferinde. <gülüyor> Yani yani biz en azından bu tarz konuda tarz dikkatliyiz. Ne zaman biz desek bizden kastımızın ne olduğunu söylüyoruz. Program canak ama grup bu konuda şey yapmış ama bence Amerika defol bu vatan bizim yani Edirne'ye almayan Türkiye Cumhuriyeti polisi. Edirne'de bekleyen Türkiye Cumhuriyeti milliyetçisi diyelim. Vatanperver duyarlı vatandaşı. Ya Selendekiler'e niye duyarlı vatandaş demiyoruz? Çünkü yani mesela bu mevzular Kürt fonlu olduğu zaman şöyle olmuyor mu? Ee, tepki gösteren vatandaşlar ardından falan diye başlıyor haberler Selendi'de de baksana işte adamların kahvesi kırılmış bilmem ne tepki gösteren duyarlı vatandaşlar Mersin'de ne mahallesiydi Kazan galiba Kazan lisesiydi ama Kazan mahallesiydi evet, miydi evet e, her ikisinde de bence Amerika'nın parmağı ve toynağı olabilir evet. Amerika defol Selendi'de Kazan'da bizim aynen öyle Hasan Ersel Ekonomi Notları Günaydın Hasan. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Evet, bugün iktisat konuşacağız. Değil mi? Başka bir başka şey mi konuşuyorduk? <gülüyor> <He>? <gülüyor> Senin aklın başka yerde. Evet maalesef. Bu bir sapma oluyor. Onun için. <gülüyor> lapsus oldu <gülüyor> <gülüyor> milli gelirin artışın ama bunun neden e, hayranlık ve hoşnutluk yaratmadığı gibi bir paradoksal durumdan biraz bahsedelim diye konuşmuştuk Evet, evet. <gülüyor> e, e, şimdi şöyle bir e, noktada hareket edelim bu krizden e, Türkiye çok etkilendi yani söylenenin tersi oldu o teyit geçecek demesi başbakanın ha, pek geçerli değildi. O, yani. Olmadı yani e, e, ya dünyada böyle seyahat ettiğimiz zaman e, etkiyi milli gelir istihdam finan dış ticaret gibi ölçütlere baktığımız zaman Türkiye çok etkilenen bir ülke oldu. Şimdi tabii oturup bunun üzerine de iyi bir düşünmek lazım yani niye çok etkilendi diye şey kolay yani hükümete kavat buluruz ya da başka bir rekavat buluruz da yani o o günlük o anlık işi bizi rahatlatır belki ama meseleyi çözmez. E, şimdi bir ikinci nokta daha beceriyor bunu. Ben değinmiştim biraz da şimdi bu haftaki ekonomist dergisinde de var. Bu krizden e, kendini kurtaran ülkeler, yani toparlayan ülkeler batmış ekonomist ve onları anlatıyor. Yani ve hiç Türkiye'nin adı geçmiyor. Ee, Brezilya işte, Endonezya işte şey e, e, Çin filan evet. bakınca bu ülkelerin toparlanması daha iyi Şimdi Bu da bir ilginç bir nokta. Niye öyle oldu diye ee, buna da bakmamız gerekiyor. Tabii ondan sonra da bütün bunların ışığında yani, oturup bu noktadan sonra, yani geçmişte ah vah etmenin de fazla alemi yok, oldu bu oldu diye, ne yapacağımızı bulmamız gerekiyor. Şimdi yalnız burada e, çok göstergeye ihtiyacımız var. Zaten hemen biraz önce de söyledim, milli gelir dedim, istihdam dedim, dış ticaret dedim, böyle birkaç şeye. Sadece <gülüyor> milli gelire bakarak karar verirsek çok da iyi e, anlamlı olmayabilirim. Mesela milli gelirimiz ilk çeyrekte geçen e, yılın, işte %14 küsur düştü. E, hiçbir felaket diye düşüyorum. Ama acaba yani bir başka şeylere de bakmak lazım. E, onun yanı sıra diğer göstergeler ne oldu filan. Olumsuzdu e, birçoğu. E, ama sadece milli gelire bakarsak e, toplum üzerindeki etkiyi tam anlamış olmayabiliriz. Yani insanın geliri düşer de mesela ümidi kaybolmaz. Şimdi, bu önemli değil diye düş söyleyebiliriz ama bir olay düşünelim. Yani bir kontrat yaptınız. O kontratınızın ona e, göre belli miktar para alacaksınız. Bir ay oldu geçici bir nedenle sıfır para geldi elinize. Bu kötü bir şey değil mi? Evet. Ama kontrat <gülüyor> yaşıyor ve o paranın da e, ileride verileceğini biliyorsunuz en azından moraliniz bozulmaz. Ne bileyim bir çare bulmaya çalışıyorsunuz <gülüyor> filan. Bir de kontratın iptal edildiğini fakat o para, maaşın geldi, yani o aylık paranın geldiğini düşünelim. Bu durumda durum daha kötü. Evet, neden? Gelecekle ilgili e, bekleyişleriniz zedelenmiş durumda. Ne yapacağınızı belki bilemiyorsunuz gibi olaylar olabilir. O yüzden yani e, bir rakama takılmanın şöyle bir sakıncısı var. Bu rakam yanlış bir rakam değil. Yani milli gelir ölçmenin yanlış bir şey değil. Ölçülmesi lazım bunun. Ama bütün yaşamımızın değerlerini de onda aramanın da bir anlamı yok. Yani ben mesela refahımı milli gelir ölçer mi? E, çalışmalar gösteriyor ki hayır burada bir ciddi sorunlar vardır. Onlara düzeltme yapılmadığı zaman ölçmez. Mutluluğu ölçer mi? Ölçmez. Evet, tam salı günü Bölcüm Ambiyonu'nda bir yazısından kalkarak bunları azıcık konuşmuştuk biz ee, Şimdi burada bir başka görüş. Daha doğrusu yol ikiye ayrılıyor. Bir kısmı, canım bunlar deli saçmasıdır. Ee, yani geli, milli gelir de bir şey göstermez. O biraz yanlış. Ama niyi gösterdin? Hep altını çizmek lazım. Milli gelir daha doğrusu gayri safi yurt içi hasıla biraz genel bir kavram oldu. Gayri safi yurt içi hasıla ekonomide yapılan üretim faaliyetlerinin bir ölçüsüdür. Bir ölçüsüdür. Bu ölçü şöyle olur. Her bir üretim faaliyette yaratılan katma değer toplanır. Böylelikle bu üretimde ne yarattık o sorunun cevabı bulunur. Ama dikkat ederseniz Diğer sorularımız ne ürettiğimizle ilgili değil. Yani benim mutluluğum ne ürettiğimle çok az ilgili olabilir. Tabii bu şey olabilir. Mesela akademisyenler için en çok zevk aldıkları şey bir çalışmayı bitirdiklerinde çok mutlu olurlar. Olabilir ama bu, bu değildir. Yani bütün mutluluk da bu değildir zaten. Şimdi öyle olunca şuna dikkat etmek gerekiyor. Üretimden ölçtüğümüz bir şey ile ...insanların refahı... ...mutluluğunu etkileyen şeyler... ...aynı olmayabilir. Ee, bir örnek... Hı hı. ...oturduk bir şeyler bu üretti, ...buğday ürettik ülkemizde... ...bütün buğdayı sattık... Şeye, ...yurt dışına. İçeride kıtlık var. Üretimden ölçtüğümüz zaman... ...ekonomi iyi. Evet, büyük bir ihracatta görünüyor. Evet, yani... ...unun karşılığını ipek aldık diyelim... Ee, evet. işte bazı insanlar İpek elbise girdiler kalanları da aç ee, Osmanlı İmparatorluğu'na baktığın zaman çoğu e, yanılmıyorsam çok şey vardır ihracat vergisi vardır ihracat tersine değil Hı -hı. kıtlık için bu tür manlarda. dolayısıyla oradaki o verginin nedeni içeridekilerin refahının çok kötülememesi için bir çare arıyor doğru çare mi dediğimi de, tavsiye ama böyle, bu, bunu görüyoruz orada çünkü en önemli sorunu. Demek ki üretimin artmasıyla insanların refahını etkileyen şeyler aynı değil. Bir de olaya tüketiciler ve e, açısından, tüketenler açısından, onların gelirleri açısından bakmamız lazım. Şimdi bu konular niye üzerinde duruyorum? Şundan dolayı üzerinde duruyorum. E, daha evvel de demiştim e, Bu e, Fransa Devlet Başkanı Sarkozy bir ee, komisyon, komisyon kurdu evet. O komisyonun başına Joseph Stiglitz gibi büyük bir İktisatçıyı getirdi Konuşmanı, Komisyonun bir de Büyük bir danışmanı var o da Amartya Sen ee, Komisyon Çok sayıda bilim adamından oluşuyor ee, Yapmaya çalıştıkları da e, Yani Toplumun e, Gelişmesini Daha iyi gösterebilecek göstergeler Ne olabilir? E, e, üzerinde durmak. Bu arada tabii gayri safi yurt içi hasılan ölçümündeki teknik sorunlar da var. O onlarla ilgili çalışmada devam ediyor. 2008 yılında e, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere OECD, işte, IMF, Dünya Bankası, Avrupa Komisyonu falan hepsi bir araya gelip bu milli gelirin ölçülmesi metodolojisi üzerinde yeni bir rapor hazırladı. Tam 716 sayfa. Öyle kolay bir işte de değil. Hani nasıl ölçeceksiniz mesela bir bir ilk yardımda görevli bir doktorun bir yaşamı kurtarmasının katma değerini nasıl ölçeceksiniz? Değil mi? Yani kolay iş değil. Evet. Bir tane bir örnek vereyim mi? Tamam. Gelir artar refah artmaza meşhur bir örnektir. Hı hı. Bu örnek Ezra Mishran'ın kitabındandır The Cost of Economic Growth 1967'de yayınlanmıştı bu kitap. Şimdi bir tane şehir var. Bu şehirde silah taşımak servis. Dolayısıyla duello de çok yapılıyor. Arttı herkes bir silah çekiyor. Ama böyle bu öyle olunca da bir şey çıkıyor. Mesela insanlar silah taşıyorlar. Tabii tabanca kılıfına ihtiyaç var. Kemer onu takacak. Kurşun geçmez yiyerek, miğfer, zırhlı kepenk, Şimdi, evlerek çünkü kurşunlar giriyor. Bir e, bazı bazımatçısı. Evet, e, e, tabii. E, bir de silah kullanmayı öğrenmek lazım. Kurslar açılıyor, eğitim de fena değil. E, tabii e, mermi satışı artıyor. İnsanlar ikide bir yarandığı için sağlık hizmetleri geziyor. Bir hastane kuruluyor veyahut klinik. E, tabii sigorta da yaptırılıyor. Değil mi? Kuruluyorsunuz ihtimaline karşı. Ee, tabi ikide bir silahlar patlıyor çocuğunuzun başına bir şey gelecek diye korktuğunuz için siniriniz bozuluyor psikologların da işi yiyeyim. o da gelir arttırıyor bu böyle gidiyor ee, peki hikaye uzun da yani kısaltayım yasakladık silah taşımayı ve silah kullananlara çok ağır ceza verdik yani birini vurmaya filan bu takdirde bütün bu bu da etkin olursa bütün bu şeyler sanayiler çöker, gelir, çok düşer. Peki insanların refahı muhtemelen artar, ölmeyecekler. Evet. Yaralanmayacak, sakat kalmayacaklar falan. Evet yani yaralanmayacaklar, bir şey olmayacak ve onun diğer baskından kurtulacaklar. Şimdi bu e, bu örnek e, şunun için gösteriyor. Tabii çok şey e, ama bu e, çok da gerçek dışı diye çünkü silah çok para acıyor dünya. Tastamam bu bugünkü dünyayı anlatıyor ha, Evet yani şeye dikkat edelim. çok önemli bir iktisatçıydı Refah İktisatı adında ve bu kitap 67 tarzdır, 1967 tarihdedir. Ee, onun daha evvel kullandığı e, örneklerden bir tanesi. Yani bu olay ta bu milli gelir e, kavramının geliştirmesi ki geliştirilip kullanılması ikinci dünya savaşından sonradır. Daha önce fikirler ortaya çıkmakla beraber olması öyledir. Ama çıktığından bu yana iktisatçılar hep düşündürmüştür. Evet bundan bir şey ölçüyoruz ama ölçtüğümüz şey ne, nedir meselesi. Üzerinde durmak isteği sebebi bu böyle bir kutsal, her şeyi çözen bir kavram haline geldi. Böyle e, gayri safi yurt içi da işte bilmem şu kadarcık bir artış olduğu zaman diye başlayan e, yorumlar e, vesaire geliyor. Evet, Onu, bir de kutsal bir başka kavram olarak da büyüme, sınırsız bir e, tabii, büyüme. E tabi çünkü gayri safi yurt içi hastamız büyüyünce biz tanım gereği e, refahımız hatta mutluluğumuz artmış deniyor. Daha doğrusu öyle ima ediliyor. Şimdi bunda Simon Kuznets'in bu milli gelir kavramını bulan büyük Amerikalı iktisatçı ve onun üzerine çalışanların hiçbir günah yok çünkü hiçbir zaman öyle bir şey vermediler. Bu başka bir şey. Milli gelirimiz artması. Bunu bilmek de çok önemli. Ben bunlara hiçbir itirazım yok ama bunun e, bu şekilde uzatılması popülerize ediliyor adı altında uzatılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Başka göstergelere bakılması gerektiği şart. İşte bu olayda da onu gördük. Yani e, esasında krizden önceki dönemi e, anımsatayım. Bak e, Türkiye'nin büyüme hızı epeyce yüksek değil mi? 2003- 2007 dönemine bakalım. Epeyce yüksek hızda büyüyordu Türkiye. E, bu böyle değil demek e, doğru değil. Gerçi dünyanın da büyüme hızı artmıştı. Falan filan dış etkiler vardı. O başka mesele. Ama sonuçta Türkiye'nin büyüme hızının epeyce hız e, yüksek olduğu açık. Ama işsizlik oranı düşmedi. İşsiz sayısı da düşmedi. Şimdi demek ki aynı anda bir Olumlu bir de olumsuz gösterge var. Bunların ikisini de hesaba katmak gerekiyor. Katılmadı demiyorum. Fakat vurgulama. Ee, özellikle popüler vurgulama hep işte medy gelir hatta evet. azaldı. Evet, sürekli o, de, böyle de, bir sürekli... şey var çünkü. Yani bu bir kültüre içselleştirilmiş bir kavram haline dönüştü. Yani evet. mutlak büyüme mutlak iyilik getirir. Evet. refah ve mutluluk getirir gibi bir şey. Evet. Şimdi en bunun örneğini de işte demin sözünü etmeye çalıştığım yazısında George Monbiot Guardian'da salı günkü, pazartesi gün çıkan yazısında söylüyordu. Daha doğrusu bir alıntı yapıyor. Çok bu konuya uygun olduğu için bir kez daha gündeme getireyim müsaadenle. Bu C, CBI var. Yani Britanya Endüstri Konfederasyonu işte. İşverenler diyelim. Onun eski başkanı Lord Turner bir Televizyonda bir konuşma bir kendisine bir mülakat yapmışlar. Ve şunu söylemiş, bütün kanıtlar gösteriyor ki demiş, Britanya'nın şimdi sahibi olduğu, İngiltere'nin sahibi olduğu bu yaşama standardında ekstra büyümenin, fazla büyümenin otomatik olarak insan refah ve mutluluğuna dönüştüğünü gösteren hiçbir şey yok demiş. Dönüşmüyor demiş yani. İlginç. Şimdi bunları bu bu tür ifadeleri egzantrik görüşler olarak yorumlama eğilimi de özellikle finansla ilgili olanlar için arasında çok yaygın. Herkes için demeyeceğim. Tabii çok iyi düşünen finans kesiminde insanlar var ama bunlar bir gösterge oluyor. Kafanızdaki ya da Bilgisayarınızdaki modele koyunca gayri safi yurt içi hasla iyi artmış rakamını e, işte o, o ilgili menkul kıymetlerin değeri yük, daha yüksek çıkıyor. Siz de onları alıyorsunuz. Bu kadar da yetiyor. Evet. E, burada yani Norton'un söylediği çok e, objektif bir şey aslında gibi evet. geldi bana. Otomatik evet. olarak insan mutluluk ve refahına dönüşmez. Ekstra evet. büyüme diyor evet. sadece. E, e, yani e, bu konu onun ilginç olan tarafı, bunu söyleyemeyen bir öğrencinin esas itibariyle bir iktisat teorisi dersinden yani ikinci sınıfta üçüncü sınıfta ne zaman okuyorsa hani girişte beceremezse olabilir de aslında o da olmaz yani iktisat giriş kitaplarına bakarsanız hemen hemen hepsinde hepsinde hatta sen kitabı 1998'e yayınlandığından bu yana bütün kitaplarda bu konu yer alır. Yani değinilir. Şimdi daha da vurgulanıyor olaylar. yani bu Öğrencinin bunu bilmesi gerekir. Ama nedense popüler geldiği zaman öbür çok boyutlu bakmanın zorluğu nedeniyle olay belki boş verilebiliyor. Bir de tabii kötü haber e, duymanın da alemi yok. İyi bir haber bulursanız e, işinize geliyor, kullanıyorsunuz. A, yalnız tabii tehlikesi de şurada. Mesela milli gelir düştüğü zaman da bir felaket havası çıkıyor. Evet. O öyle de olmayabilir. Yani milli gelirin düşmesinin nedeni ne? Bambaşka bir şeyler olabilir, geçici olabilir. Bundan dolayı da toplum e, büyük bir rahatsızlık da duymayabilir. Şimdi şunu şey yapayım Çeşitli projeksiyonlar yapıyor önümüzdeki dönem için. E, işte milli gelir altı yüzde üç buçuk olur, beş olur falan filan diye projeksiyonlar yapıyor. Bu doğal tabii. E, diyelim ki gelecek yıl iktisat politikaları öyle bir şekilde aldı ki Türkiye'de gelir dağılımını düzeltti, işsizliği azaltıcı bazı önlemler aldı fakat bunların maliyeti nedeniyle büyümede yüzde bir buçukta kaldı. Şimdi bunun kötü olduğunu söyleyebilir miyiz? Bir buçuk iyi bir şey değil. Yani Türkiye'nin neredeyse nüfus artış oranı kadar. Dolayısıyla adam başına gelir artmadı bile. Ama diğerleri değişti. Şimdi bakıp bir bakışta canım bu hükümet onu da beceremedi mi diyeceğiz. Yoksa ötekilerle beraber baktığımızda bir böyle liste yapacağız. Ha, listede bazıları artı bazıları eksileyeceğiz. Artı ve eksilerin nasıl hesaba katacağımıza dair kafamızda bir çerçeve oluşturacağız. Ve ona doğru mu göre mi karar vereceğiz. İktisat bu ikincisini söylüyor. Evet çok önemli bir ayrım bu. Çünkü genellikle... Özellikle de medyada çok birbiriyle tamamen ortak ele alınıyor. Eş değer elde ediliyor. Yani gayri safi yurt içi ile Refah. refahımız, yaşama standartımız aynı kabul ediliyor. Bu çok yanıltıcı ve insanı da zor duruma düşürüyor. Yani bunu kulaklarını çınlatmıştım zaten Cuma salı günü ama... Eee ileride mutlaka bir etraflıca tartışma konusu yapmalıyız diye düşünüyoruz öteden beri. İnşallah. Peki çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Hasan Erselli Ekonomi Notları Penaftadlı parçayla Paul Revere and the Raiders grubuna bir kez daha kulak verdik. Paul Revere'nin 1938'de bugün doğmuş olduğunu da bu vesileyle bir kez daha hatırlamış olduk. Ona da günaydın demiş olduk. Açık radyoda 94, 9 ve açık radyo .com'da. Evet, saat 9 buçuk ve açık radyoda açık gazeteye devam ediyoruz. Bu arada. Bu demin verdiğimiz Çeşitli çatışan Gruplar daha doğrusu Çatışma provokasyon Kokusu da taşıyan alan Ve özellikle Etnik gruplar arasında Gerginli Kışkırtan nitelikte olayların Bir dizi olaydan bahsettik İşte bazısı Manisa'nın Selendi ilçesinde olan Çingenelerle Ya da romanlarla ilgili olan bir şeydi Mersin'de de e, Türk ve Kürt gruplar arasında gerilim çıktı e, haber vardı Doğu kökenlerle Mersinler. Lütfen. Evet. Bir de öyle bir şey vardı. E, bir diğeri de işte Edirne'de o bilinen klişeyle yasa dışı sol bir örgütün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan beş kişiye destek vermek için kente gelen kente gelen ama güvenlik nedeniyle otoyolda durdurulduktan sonra polis müdahalesiyle uzaklaştırılan grubun hikayesi vardı. Edirne'de 3 gündür basın açıklaması yapmak için bekliyorlar. Ve kendi yemeklerini yaparak orada duruyorlar. Ee, Zaman gazetesinde bugün bu haberle bağlantılı olabilecek bir şey var. Manşetten verilmiş. Edirne'de organize işler deniyor. Bu ee, Cumhuriyet Savcılığı soruşturmayı genişletmiş. Bir aydır çünkü Edirne'de bir gerginlik yaşandığı belirtiliyor. Ve şehirde bir Türk-Kürt çatışması amaçlandığı ortaya konuyor diye şimdi bir haber var. 3 Ocak günü işte 5 üniversite öğrencisi tutuklanmıştı DHKPC üyesi. Bunun şimdi mesela... ...enteresan şeyler var. Yani... ...Edirne Cumhuriyet Savcılığı... ...gerginlikten birkaç hafta önce... ...Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği... ...Atatürkçü Düşünce Derneği... ...Edirne Ülke Ocakları ve... ...Trakya Üniversitesi kampüsünün... ...duvarlarına sloganlar... ...yazmış olduklarını... ...ve yuh olsun size... ...ve Allah'tan başka taptıklarınıza... ...kahrolsun layık... ...TC gibi... Sloganların altında da Erdemliler imzası atılmış. Ve işte Edirne'ye PKK'lılar gelecek hazırlık yapalım sopa ve sapan hazırlayalım gibi söylentiler de internet üzerinden yayılmış deniyor. Romanlar uyarılmış. Fahrettin Savcı planlanan oyunların dışında kaldık demiş. Olayların buradan başlayıp yayılması mı Bekleniyor bilmiyorum bunların arkası Gelebilir bu ilk denemeydi ve Başarısız oldular demiş mesela Bir de öyle bir haber var Ülke Ocakları Genel Başkanı Harun de figüran olmayız Demiş bazı kişiler Bozkurt işareti yaparak Ülkücü camiaya olayı Mal etmek istiyorlar demiş gayet Bulanık bir Hava var yani, ee, yani Savcıların da işi zor Zor yani işte kurşunlar, murşunlar falan e, bayağı zorlu işler var bir yandan. Bir yandansa e, hakikaten neresinden tutup ne tarafa doğru e, işi epey bir zorlaşmaya başladı memlekette. E, her taraftan bir garip, garabet hal e, ortaya çıkıyor. Daha hızlı, daha kuvvetli, daha net bir şekilde. İşte en sonda hatırlayacaksınız e, işte 8 kurşun. Hikayesi çıkmıştı. Kozmik Oda ile ilgili arama yapan e, yargıç ve savcılara e, mermiler yollanmıştı hediye olarak. İşte kimi gazeteye göre e, Star gazetesinde dün manşetteydi. Sekizinci gününde Kozmik Oda'nın sekiz mermi idi. Hürriyette bu arada benim e, dün e, zevzeklikten yaptığım espri e, gerçekten haber imiş. E, bunun da farkında Çok değildim. Ne o? Sekiz askerin gözaltısı için sekiz mermi yollandı. ...diye verilmişti hürriyette de... Ee, ...yani böyle bir gidişat var... ...şimdi bunların mermi olup olmadığına dair... ...de bir tartışma var diyelim... ...bir çeşit, Bülent Arınç tarafından... Ee, ...mermi mi çikolata mı... ...tartışması var... ...Baykal'ınsa gerçekten... E, ...anlamak istemiyorum... ...başlıklı konuşmaları devam ediyor... Ee, ...Baykal'dan Arınç'a jet yanıt... ...diye verebiliriz sanırım... ...hükümet bu işi polemiklerle... ...idare etme anlayışındadır... diyor. Ee, Şimdi ama önce başlangıç noktası arık. galiba hayır. Jet yanıt diyor benim elimdekinde. Ama yanıta yanıt var. Oho anladım ben e, piştiği kaçırmışım özür dilerim. Şimdi, Kart takibi zor bu oyunda. Yani kozmik odadan kozmik patates çıkıyor diye bir Aha, evet, evet, şey evet. söylemiş Bayka. Onu atlamışız biz. Kozmik odadan kozmik patates çıkıyor ne demek? Bilmiyorum ama yorumlamamı ister misin? Rica edeceğim. Bak, bir araç. aşçı çıktı ya. Hangisi? Ha ha ha araçtan Araç çıktı ne hale geldi aşçı? Belki onunla bağlıdır evet ne hale geldi aşçıyla. Onun üzerine bu patates yerinde benzetmesini yapmış olabilir Deniz Baykal. Ee, Öyle demiş yani. Ya da metafor kalmadı böyle bir yerim geldi iş acaba? Patates verelim. Hani yani Bunlar patates, hikaye falan gibi hani evet. bir da yok patatesin bildiğim kadarıyla Halk dilinde ama, ama Cumhuriyet Halk Partisi dilinde olabilir bilmiyorum Ama yaparsın olur da ayrıca Değil mi aslında değil mi? Yeni üretim dediğinde böyle bir şey Dil organik doğru ee, e İyi yani kozmik patates çıktı Kozmik odadan ne çıktığını Baykal biliyor mu o zaman Ya yani ben bilmiyorum çünkü Basında da hani bu kadar gazeteye bakıyoruz Orada da yazmıyordu ...demek çıkanlar kozmik patatesmiş öyle mi? Ya ilk lafı... ...kimin söylediğini falan anlayamıyorum. Tamam, kaçırmışız de. başını. Özür başını dileyelim kaçırmışız. dinleyicilerden. <gülüyor> öyle devam edelim bari. Ee, yani... ...Baykal'a bir gazetecisi şey sormuş. Bülent Arınç'ın... ...kozmik odadan pat kozmik patates... ...çıkıyorsa Baykal hakime gönderilen... ...mermiler aslında mermi değil... ...çikolatadır der. Demiş... Öyle anlaşılıyor ki hükümet bu işleri polemiklerle idare etme anlayışındadır. Halbuki konunun polemiye tahammül eder bir tarafı yok. Ciddi bir mesele. Türkiye'de gerçekten kabul edilemez olağan dışı işler oluyor. Bu olağan dışı işler konusunda hükümet sergilemesi gereken güven verici doğru tavrı sergilemiyor demiş Baykal. E, galiba uzlaştık. Türkiye'de gerçekten kabul edilemez olağan dışı işler oluyor. Herhalde evet. darbe planlarından kafes planlarından ondan bundan bahsediyor değil mi? Gönderilen mermilerden filan. Hakikaten bunlar kabul edilemez evet. ve olağan dışı işler. Evet. Budur herhalde konu. Hükümetin tavrını genel olarak bizden çok yoğun sempatiyle karşılayan tarafta değiliz. Ama hani bu kısımda hükümetin bir tavrı var mı? Genellikle onlar da izleyici gibi görünüyor duruma. En azından bize yansıyanın bu. Tabi Sayın Baykal daha fazlasını biliyor olabilir. E ardından da... E İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye hizmetlerini taşeron şirkete devretmesiyle işsiz kalacak... ...itfaiye işçilerini kabul etmiş Baykal Genel Merkez'de. Ee, biliyorsunuz ki sendikal özgürlüklerden, işçiden yanadır e, Sayın Baykal. O yüzden bunu da anlamak mümkün. Ee, gerçekten çok sıkıştı siyaset ya Türkiye'de. Evet, şimdi <gülüyor> Daha çok çıkarttığım bu. <gülüyor> Biraz daha anlamaya çalıştım. Yani şimdi Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınçkih kendisiyle ilgili... Bir suikast iddiasıyla ilgili Başlamıştı, olarak başladı Kozmiko'da. ve devam etti hatta. Evet. Mermiler vesaire kozmik oda meselesi. Şimdi Bülent Arınç dün... ...vahim buluyorum bunu... ...araştırılması gerektiğini düşünüyorum demiş... ...bu kargoyla mermi gönderilmesi olayını... ...yani zaten... E, ...memleketin savcısına, hakimine... ...Kaleşnikov mermisi yollanıyorsa... ...bu vahimdir ve araştırılması gerekir değil mi? Evet onu söylemiş. İtiraz yok herhalde bu konuda. Evet Arınç bu arada işte Ankara'da bir hastanenin... ...bir ünitesinin açılışının ardından... ...gazetecilerle konuşmuş... ...şimdi... E, ...sormuş işte 8 adet kurşun çıktı nasıl değerlendiriyorsunuz deyince olayın başındayız ortasına bile gelinmedi demiş sonuna geldiğimizde sanıyorum hepimizi tatmin edecek açıklamalar olabilir böyle güzel bir soruyu bulmuşken benim tüm basın mensuplarından bir isteğim var demiş şimdi Hı. galiba ilmeğin ucunu yakalamaya başaracağım bu polemikte bakalım istek parça geliyor sayın araçtan kendi düşüncemi söyledim bunu vahim buluyorum araştırılması gerektiğini düşünüyorum yani tüm belge, bilgi, bulgular en ince şekilde araştırılmalı ve sonuca ulaştırılmalıdır. Basın mensuplarından ricam da şudur. Bana sorduğunuz bu soruyu Sayın Baykal'a sorun. Kılıçdaroğlu'na, Sayın Kılıçdaroğlu'na da, Sayın Şahin Mengü ve arkadaşlarına da sorun. Çünkü diyor, bu olayı başından beri komik bulduklarını, safsata olarak gördüklerini söyleyenler bu şahıslardır demiş. Sayın Baykal dünkü grup toplantısında hepimizin yüzünü kızartacak biçimde 70 milyonun önünde kozmik odadan kozmik patates çıktı şeklinde olayı karikatürize etmeye çalışıyor demiş. Şimdi anlaşıldı değil mi? Olay ilk şeyden başlıyor, Baykal'dan başlıyor. Evet. Kozmik odadan bir şey çıkmadı. Kozmik patates çıktı diye alaycı bir müstehzi bir dil kullanmış Baykal. Ben müstehzi olup olmadığını bilmiyorum çünkü kozmik patatesin neye tekabül ettiğini daha biliyor değiliz. Bence e, Karikatü... önyargılı davranıyorsunuz Sayın Madra. Ben Sayın Arıncı'nın yalancısıyım. Karikatürüz etmeye çalışıyor diyor. Anladım. Ha onda demişse evet. o zaman tamam. Bir deneyimli siyasetçinin yapabileceği en büyük hatayı yapıyor demiş. Radikal'den okuyorum. Mesela Sayın Baykal'ı hemen bulun ve kendisine sorun. Deyin ki 8 tane Kalaşnikov mermisi gönderilmiş. Şu kadarı savcıya şu kadarı hakime. Sayın Baykal bu konuda ne düşünüyorsunuz diye sorunuz demiş. Eminim size çizgisi düzgün bir siyasetçi ise yanlış olduğunu bile bile söylemesi lazım. Kozmik odadan kozmik pasates çıkıyorsa bunlar da aslında mermi filan değildir. Bunlar aslında çikolatadır. Mermi şekline sokulmuştur. Yeni yıl hediyesi olarak savcı ve hakime gönderilmiştir. Bunu söylemesi gerekir demiş. ...o da olayı vahim görüyorsa bizim çizgimize gelmiş demektir diye de eklemiş yani. Bu vahim görmek kelimesinin altını her iki tarafta doldurmuyor olduğu için... ...neyi vahim gördüklerini, vahim buldukları kısmının ne olduğunu tam anlayamıyoruz. Sayın Arınç'ın biraz daha net, Sayın Baykal'ın biraz daha az net olmakla birlikte değil mi? Ya evet yani oldukça da net aslında Arıncın söyle Bir siyasetçi kozmik odadan kozmik patates çıktı der mi? Milli, milleti güldürdüğünü zannediyor. Bir de hakikaten daha ne çıktığını bilmiyoruz değil mi? Bilmiyoruz hayır. Orası iyice garip geliyor bana çünkü. Yani kozmik patates çıkıyor olabilir de çıktığını bilmiyoruz daha kozmik patatesin. Kozmik patates ne demek? Bilmiyorum da işte neyse kozmik patates o çıkıyor da olabilir. Şimdi hani çıkmıyor da diyemiyorum çünkü bilmiyorum ne çıktığını. Belki de kozmik soğan çıkıyordur. Fikrim yok. Ee, ama hani mevzunun nereye vardığına dair ben en deriniyorum. yorumu dün annemden aldım. Ee, annem... E Şimdi bu arıncı öldürecekler miymiş diye sordu. Ben de ben ne bileyim anne dedim. O da e, ben duydum bu kozmik oda işleri nasıl oluyor dedi. Bu mermileri yollayan e, polismiş. Ondan sonra da mektup yollamış e, askerlerin üzerine atmak için askerler de şimdi bunu araştırıyorlarmış dedi. Sen nereden öğrendin bunu dedim. E, öyle diyorlar dedi. O da hatırlamıyor nereden duyduğunu ama hani e, mezunun nasıl yapılanabiliyor olduğunu görmek benim için ilginç oldu. Yani neyin nereye gittiğini annem biliyor. Ama ben bilemiyorum. Çağırmadın değil mi programı? E aslında bir an düşündüm sonra tam hani kaynaklarını belirtemeyince e, güvenilir olmayacağını düşünerek vazgeçtim. E, yani böyle. Hakikaten bence ama durumun özeti de e, annemin gördüğü gibi geliyor bana. Çünkü e, herkes istediğini düşünüp, istediğini söylemek, istediği gibi hareket etmek gibi bir özgürlüğe sahip. Ve herhangi bir delil üzerinden de çıkmak zorunda değil evet, bunlar. Son... Kafana göre. Yani rasyoneliteyle... Yok yok yok. Hiç gerek yok öyle şey. Objektiviteyle bir ilgisi olması gerekli. Olgularla ilgisi olması da gerekmiyor aslında. Söyledikleri yo, yani mi? annem asker tanımaz, polis de tanımaz ama bunları biliyor mesela. Kadıköy'de oturduğu için diye düşündüm ben. Kadıköy hava sahasında genel olarak bir bilgi dolaşımı var. Kadıköylü arkadaşlarımdan sık sık duyuyorum. <gülüyor> Fakat Baykal'dan da aynı hızla bir yanıt gelmişti. Senin... İlk tökezlediğini Söylemeyeyim ama ilk bir duraksadığın Nokta buydu Şimdi o, o kadar hızlı gelmiş ki Cevap e, Jet cevap demişler jet, jet yanıt demişler evet, Radikal de var Yani bu Baykala sorun Aslında o zaman aynı mantıkla Mermi diye çikolatadır Sözlerini nasıl yorumladın Diye sormamışlar bile gazeteciler Hemen cevap vermiş Öyle anlaşılıyor ki hükümet bu işi polemiklerle idare etme anlayışındadır. Halbuki konunun polemiğe tahammül eder bir tarafı yok. Ciddi bir mesele demiş. Ne yazık ki Türkiye böyle bir noktaya geliyor. Asıl kaygı üzüntü verici olan Türkiye'deki ortamın artık her gün böylesine garabetlerin yaşandığı bir hale dönüştürülmüş olması. Bak garabet benim de demin kullandığım bir kelimeydi. Ortaklaşıyoruz gittikçe bence bunu üzüntüyle karşılıyorum. Bu Yalnız garabetler demiş. olmaz Türkçe. Değil mi? Garabetler diye ya garabet garip çoğul bir ya da kelime. garabet. E, da olabilir. Sonuçta hani e, seri ve jet cevap verirken bu tip şeyler olabiliyor. Bir yandan da bu insanlarla ilgili hukuki mücadele emniyetli bir şekilde yapılmalı. Diyor Baykal. E, yani ne demek istediğini anlamadım ben ama bunun siyasi sürtüşme, tartışma kaldırır tarafı yok. Bir an önce buna son vermek lazımdır. Hukuku işletmek lazımdır. Diyor ki Hayır elini Son öpeyim derim, diye evet, devam şondır, edeceğimiz nokta Evet tamamen öyle Tam da dediğimiz bu hukuk işlesin Neyse aransın bulunsun Zaten bizde failleri istiyoruz Kim savcıya hakime yolluyorsa kurşun ortaya çıksın Değil mi? Bunun dışında bir şey istemek herhalde anormal olur Ya Son da derim, garip evet. olur Evet annene de bunu söyle yani Dedim zaten hani kurşunları kimin yolladın Bulsunlar herhalde o zaman anlarız nasıl gittin Hikayenin diye ama o emindi kendinden Yani pek Şey yapmadı kulak asmadı benim söylediklerimi Demede olsa yaşın küçük. Eh. E şimdi bir de saçında sakalında henüz beyazcı. Ağarma durumu maalesef ha. bekliyorum sözün dinlensin diye ama o zamana kadar bilmiyorum. Bu ne arada var. yalnız kötü benim şu kriminal kriminal inceleme tamamlanmış ve parmak izine rastlanmamış. O. Evet, herhangi yani mermilerin nereden geldiği bilinmiyor. Yani karbu poşetinde, zarfın üzerinde ve mermilerin üzerinde parmak izine rastlanmamış. Ee, bununla ilgili de gerçekten halkımız düşünüyor. Adlı durum yaşanıyor. Hemen altında yorumlar oluyor ya, okur yorumları. Ee, Okuyor yani, musun? Ben ya yani niye bilmiyorum alışkanlık galiba Okur yorumlarını kaçırmıyorum Hayır, genelde Her görmüş şu biliyorum Çok yakından takip ediyor <gülüyor> okur Özellikle Hürriyet'inkileri sen hepsini bir de. Ben bilmiyorum. evet hangi haberi okuyorsam bakmaya çalışıyorum Okurlar da ne diyorlar bu konuda diye e, Bu tip haberlerin altında zaten böyle hani e, 47 yorum falan diye devam eden Böyle bir millet yoruyor kendini Durumu var e, ilgimi çekti hakikaten Mesela birisi diyor ki sürat Şimdi kargo ile okumuş. İşte bulmuş. Zaten o da okur olarak bize açıklıyor. Ee, annemle tanıştırmayı düşünüyorum. Ee, sürat kargo yollamış diyor. Sürat kargo kimin diye sormuş. Zaman Gazetesi, Samanyolu Televizyonu, Kanal 7, Yimpaş, Deniz Feneri, malum F-tipi şirket. F-tipi e, bunda öğrendim oldu bir kısım. Ben F-tipi ne acaba diye Fettullah tipinin kısaltılmasıymış. Sonra öğrendim. Şirketlerin olduğunu görüyorsunuz. Demek ki ve ayrıca kargo şirketine bir lira koysanız metal olduğu için öter sekiz mermi nasıl gitmiş diye soruyor hmm. ve böylece zanlıları Sherlock bulmuş oluyor tekrardan peki bir 10, dahaki episodta görüşmek üzere 11 Eylül'de iki küreleri kimin patlattığını biliyor musun? Fetih bir örgütlenme tabi iyi tipi bir örgütlenme, örgütlenme. Allah yani hakikaten memleketin bir par Ha öyle mi? Evet. Yok can. Aha doğru hiç Yahudi yoktu değil mi kulelerde? Evet. Bir de böyle de harika. Ya aslında dünya vatandaşları bir arada mevzuyu çözüyorlar gayet iyi. Hukuka mukuka gerek yok. Ve ardından da şey diyor ya. O terör ve kan kokan insanlık dışı ilkel orta çağ mağaralarındaki sıçan yuvalarına dönecekler ilk genel seçimde. Demiş sürat kargo yorumunu yapan kişi. Yani neyi nereye bağlıyor oradan nereye zıplıyor falan filan. Ama gördüğümüz üzere insan aklı akışkan ve zaten tam da bu sebeple e, soyut düşünebiliyor. Önemli şeyler bunlar. Bu arada e, Heronlar hatırlıyor musun? Bir Heronlarımız vardı. Daha doğrusu Hiç aklımdan çıkıyor mu? Yani o eksikliğini yoğun olarak hissediyoruz. BBG evi gibi olacaktı sınırlarımız. O yüzden olamamıştı ve moralimiz zaten çok bozuk. Barış da ondan gelemiyor. Eee Alamıyorduk Heronları çünkü İsrail yapımıydı ve biz hani One Minute olayından sonra şimdi askeri anlaşmaları devam ettir bir yandan. Bir yandan askeri ticareti devam ettir. Bir yandan o bir yandan bu zor oluyordu. Gerçi öyle açıklanmamıştı. Pahalı geldi Heron falan denmişti falan filan. Şimdi öğreniyoruz ki artık geçen sürede olaylar soğudu dedi herhalde hükümet sonunda. E, Vejdi Gönül Milli Savunma Bakanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı der ki Ocak ayının 11'inde İsrail'e heyet gönderiyoruz. Ve e, sözleşmenin sonuna geldik. Artık galiba imzayı çakıyoruz demişler. Ya Heron ya Meron demişler. Ya Heron ya Heron demişler. Ya heron. Merona bile gelmiyor. E, i̇ki adet taktik insansız hava aracı için kale kalıp Baykay'da. Baykar makine ortak girişimiyle sözleşme e, başlanmasına karar verilmiş. Yani şimdi bir kısım alıyoruz İsrail'den bir kısımda kale kalıp Baykar makine ortak girişimi kara kuvvetleri komutanlığı için üretmeye de başlıyor insansız uçakları. E, yani işte Gerek, böyle yani paralar nereye gidiyor derseniz memura gitmiyor hani ya, emekliye gitmiyor tek el işçisine gitmiyor kimseye gitmiyor bol bol zam geliyor. Hani e, maalesef kusura bakmayın. Heron almamız lazım, heron üretmemiz lazım Bizim işimiz bu Siz de sürüneceksiniz Kusura bakmayın başbakan da dediği gibi Bir şeyden bahsedeceğim bir de Bu gazeteler Hani sen okur mektuplarından Hareketle Komplo teorilerine girdin ya İşte şimdi her yerde Bu gazetelerde var Ajan'ın Türk eşi Bin Naden Ürdünlü El Balawi'nin öldürdüğü 7 siyahe ajanı Afganistan'daki Amerikan operasyonlarının beyin takımındaydı filan tarzında tarafta da gördüğümüz böyle pek çok şey var. Ama anlaşılamayan bir şey var. Blackwater ne arıyordu orada? Nerede? Öldürülenler arasında bu ajanın öldürdüğü. Blackwater neredeyse e, resmi işgalci güç olarak tanımlanacak Hayır durumda. iki kontraktır diyorlar. Nasıl çevireceğiz onları? E, sözleşmeli işçi. Hı. Hmm, geçici İş... sözleşmeli. Yani memur değil, asker gibi. Ama hani geçici sözleşmeyle bağlı. İşte o 30 Aralık'taki bu inter bomba saldırısında CIA hosta Afganistan'da CIA'nın istasyonuymuş orası Üssü diyemiyoruz demeyelim yani. Oradaki Blackwater özel şirketine mensup iki sözleşmeli işçinin ölmesi nedenmiş? Nedenmiş? Çünkü CIA galiba Blackwater ile olan ilişkisi konusunda bizi aldatıyormuş. Ama bu konuda Türkiye'deki gazetelerde veya televizyon haberlerinde hiçbir şeye rastlamıyorum. Yani Türk eşinden başka bir şey konuşulmuyor. Oysa tuhaf. Değil mi? Yoksa e, bir miktar. Bu bir de dünyada acayip bir korku olayı baş gösterdi gene işte. Ömer Muttalib'in de Nijeryalı işte öğrencinin de ortaya çıkmasından sonra Ömer Faruk Abdül Muttalib'in daha dur tamadı. Nijerya öğrenci. Şimdi vücut tarayıcılarına geçiliyor. Yalnız bir tartışma çıkmış. Herkesi vücut tarayıcısına sokalım mı sokmayalım mı diye. Ben hakikaten bu tarayıcılarla ilgili etik tartışmayı değerli buluyorum. Sivil haklar açısında diye başlamıştım. Çünkü sonuç olarak gittikçe artan bir güvenlik kumkuması, paranoyası, paranoyası ve bunun içinde indir donunu, çıkar ayakkabını falan diye devam eden herkesin suçlu sayıldığı, suçsuzluğunuzun kanıtlanmak zorunda olduğu bir garip hasta ruh. Üstüne üstlük kimlik, fotokopi, eğer... Parmak izi, göz retinası falan diye devam eden hepimizin fişlendiği, takip edildiği bir garip hal var derken e, bu kısmı tartışılmıyormuş. Onu öğrendim haberden ve e, dedim ki güzel diye. Efendim şimdi e, bu tam tarayıcı aletler e, fotoğrafta var böylece hayal edebilir hale geldim ben. İçine giriyorsunuz bir böyle duş gibi bir şey e, böyle içinde ayakta duruyorsunuz elleri de havaya kaldırıyorsunuz vurma beni e, pozisyonunda. Ondan sonra anladığım kadarıyla o sizi böyle bizi tarıyor. Üstünüzde metal bir şey var mı yok mu mu gösteriyor artık. Sizi çıplak mı gösteriyor orasını anlamadım tam. Herhalde çıplak gösteriyor çünkü tartışma şu. Çıplak gösteriyor tabii. Ya onu hala anlayamadım ben şimdi. Et olarak mı yani elbise evet, katmanını evet. mı yok ediyor yani. Evet aynen öyle. Valla gevur yapıyor diye başlamak <gülüyor> lazım olaya. E, aklım almadı nasıl oluyor ama neyse. Eee. Efendim İngiliz Çocuk Hakları Hareketi'nden Terry Dovey e, duruma el koymuş. Demiş ki olmaz böyle şey. İşte tam buraya geldik sivil haklar mı, e, kişi özgürlüğü mü falan. Efendim şimdi çocukları da bu tarama aletlerine sokacaklar. Çocukların da çıplak görüntüsü çıkacak. Sonra bunlar ya bunları pornoslara satarlarsa, çocuk pornosu gelişirse biz ne olacağız ondan sonra diye sorar Dovey. Peki 18 yaşının üstündekilerin böyle bir şeyden geçirilmesine itiraz yok mu Terry Dovey'nin? Yok, aynen şunu söylüyor. 18 yaşının altındakileri tarayıcıdan muaf tutmak ya da havaalanı görevlilerinin çocuk pornografisi siyasalarına karşı gelmesini önleyecek yeni düzenlemeler yapmak. Eğer ee, çıplak çocukların, yani ben gerçekten hiçbir şey anlamadım ama anladığım şu, mesela 10 yaşında bir çocuğun buradan geçi olması durumda çıplak görüntüsünü görüyor havaalanı görevlisi. Birincisi aynı e, paranoyak akıl burada dovtide değişliyor anladığım. Herkes pedofil olabilir. Olabilir tabii. Hani herkes katil de olabilir, terörist de olabilir ama tam bu yüzden e, işte donunu indir, ayakkabını çıkar diye devam eden şey var havaalanında. Doğuti'ye göre ise herkes pedofil de olabileceği için özel önlemler gerekiyor. E, biri tahrik olursa bu 10 yaşındaki çocuğun görüntüsü sebebiyle diye polislerden. E, i̇yi güzel iyi. de benim anlayamadım mesela ben plajda çıplak çocuk çok görüyorum. Sayın Doğuti buraya da el atacak mı? Yani bizim gözümüzü bağlayacak herhalde. Çocukları giydirecek değil plajda. Ama e, yani işte me memleketin diyelim burada memleketten kasıt dünyadır. Çünkü tek bir memleket en nihayetinde. E, hali bu gerçekten. E, işte son olarak bir de çıplak da görelim siz dedikleri noktada. Bir dakika 18'den küçükler olmaz pedofiller <gülüyor> olabilir aramızda diye çıkıyor birisi. <gülüyor> Sen ee, şey gördün mü bizim koridordaki yeni tarayıcıları? 18 yaşından küçükleri almayanın Almıyor, diyorsun değil mi? Ha, girdiği anda zız veriyor elektriği çıkarıyor dışarı. Tabii Volkan'la yaptık. Bütün... Maksa... <gülüyor> o yüzden mi o kadar kaçak yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Kötü olmuş. Ya, ama gelişecek tabii zaman içinde. Bu arada e, radikalden okumuştuk. Bugün çok radikal haberi verdik. Neyse eh. radikalden okumuştuk bu haberi de. E, Radikale şey içlenmiş haberin altında. Aynı benim yaptığım gibi büyük ihtimalle haberi yazan da yav gavur yapmış deyip aleti şöyle bir taramış gözüyle bu ne yav nasıl yapıyor acaba diye düşünmüş. Altında da 62. manşeti. İlk kısım Guardian'danmış zaten. İkinci kısım Türkiye'de elle aramaya devam. diye kızmış. <Gülüyor> Havaalanı güvenliğinden sorumlu bir yetkili. Bunun yerine kapı tipi iz dedektörü adı verilen hava püskürtmeli yeni bir cihaz üzerinde çalışma yaptıklarını söylemiş ama Türkiye'deki de. Merak etmeyin biz de biliyorsunuz gaz püskürtme, hava püskürtme. Onlar da orada mı bizim? Orta Ne hava püskürtme? Neler püskürtüyor. bir Ekim'den beri sıvı kısıtlamasını uyguluyoruz. işte elle arama yöntemiyle kontrol ediyoruz kabindeki bagajları falan filan diye devam ediyor. Biz jel kullanıyoruz. Ee, mevcut cihazlar sıvı ve jellerin patlayıcı olma özelliğini ayırt edemiyor. Ayrımı yapacak teknoloji olmadığından elle mıncıklamak durumundayız. Özür dileriz demiş. Ee, ABD'de de böyle yapılıyor diye. Onlar da çıkarmışlar biliyorsun. Devlet görevlilerine bir şey sorduğunda eğer eksik hissediyorsa kendi yani, ABD'de de böyle Avrupa'da da böyle diye devam eden bir süreç başlıyor orada. Biz bir de sarımsak kullanıyoruz. İyi yapmışsınız o püskürtmeye bir miktar e, sarımsak iyi olabilir uyandırmak adına. Yani gördüğünüz gibi e, kişi özgürlükleri dünyanın her tarafında korunuyor ama Türkiye'de elle aramaya devam. Yani ellenmekle ilgili bir itirazımız var e, ama e, bütünüyle aranmakla ilgili bir sıkıntımız yine yok. Ellemesinler canım başka türlü arasınlar. Durumu yani gerçekten vardığımız yer burası. sağ olsun George W. Bush. Evet bence burada... Artık bitirelim hakikaten. Hakikaten <gülüyor> yakında gelecek şey zaten. E, fena, bu arada... Gezegen fena çarpacak. Belki de zamanı gelmiştir. Zaman. Ben daha artık dini bir düşünceye doğru evriliyorum. <gülüyor> belki de o haklıdır falan diye. Edirne'deki protesto eylemiyle ilgili gerginlikler başlamış yeni. Son dakika bu da Anadolu Ajansı'ndan. Aileler eyleme katıldığını öğrendikleri çocuklarını almaya Edirne'ye geliyor diye başlıyor haber. Baba eskide 4 gündür bekleyen gruptaki 19 yaşındaki oğlunu bulan baba bulan fan jandarmaya başvurarak oğlunu eve götürdü. Jandarma 19 reşit falan hani bunların hepsini kenara koyuyoruz tabii. Piknikteyim diyerek evde ayrılan evden ayrılan oğlunu alan baba gruptakilere ben çocuğumu sizler için yetiştirmedim dedi. Benim formülüm şu, neydi şimdi Edirne'deki e, mahallelerin adlarını bir kez daha hatırlamaya çalışalım. E, Manisa'dakinin adı neydi? Selendi. E, Selendi. Selendi, Heh, özür dilerim. Mersin'de Kazan. Şimdi Selendi'dekileri alıp Kazan'a gönderelim. Kazan'dakileri de Edirne'ye gönderelim. Ne diyorsun bunu? E, ya bence Pazu Şahum çok yaşa. Dışında diyecek çok bir şey yok. Ve Boşnaklar de, şu tarafa hepsini, gönderile. Hepsinde taramaya sokalım sonra. Tarama bak şu ara çok gergin ortam. Zaten hani e, herkes birbirini etnisitesi üzerinden boğacağım diye aranıyor gibi bir ortam var ortada. E, bence bu tarama kelimesi tehlikeli olabilir. Kurşunları çikolata sanmayalım demek lazım. Ya işte bu hani olan biten e, galiba gerçekten bu. Ne olacak? Ziyar bana bir eğlence medet. Hakikaten. <gülüyor> Pekala. Fortunes grubuyla e, bitiriyoruz. Andy Brown. O grubun elemanlarından davulcu. Andy Brown'un doğum günü bugün. 46'da doğmuş. Fortunes'un en ünlü parçalarından biri olan... Benim Dertlerim Yeterince Bana Yeter Var ve Bana Yeter anlamına gelen You've Got Your Troubles şarkısını dinliyoruz ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. I see your face You've got your troubles, I've got mine She's found somebody else to take your place You've got your troubles, I've got mine I do have lost my love today You got your troubles, I've got mine. You need some sympathy, well, so do I. You got your troubles, I've got mine. She used to love me. Oh so Say If to I you that I ain't got no pity for you You've Well I hate you to see I lost, lost, lost my lost my lost I help another place for love time You got your troubles I've got mine You got your trouble I've got my life